Dağı, Falih Rıfkı Atay, seslendiren Vasfiye Sarıkaya, 1915-1918 Cemal Paşa'nın ismini herkesin adı gibi söyleyerek ve işiterek İstanbul'dan çıkmıştım. Adana'da ses tempası füfledi ve isim ikileşti. Büyük Cemal Paşa, Küçük Cemal Paşa. Küçüğü tamamen kumandanıydı. Halep'i geçtikten sonra Paşa'nın P'si düştü, B oldu ve...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 Hepsinin sarığından, sakalından ve cübbesinden bir sarsıntı geçiyordu. Poz bilmem ne kadar sürdü. Kumandan defteri kapadı. Koltuğunun iki yanından tutarak nablus safına döndü. Bir buyrultu üslubu ile söze başladı. ''Devlet-i mekbuğanıza karşı irtikap etmiş olduğunuz cinayetlerin ne kadar vahim olduğunu biliyor musunuz? Kimi ellerini, kimi boynunu oynatarak safın arasından. Estağfurullah.''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 Sonra İstanbul haberleri sordu. Paşa ile birlikte Berlin'den İstanbul'a dönen ayan azasından Abdurrahman Paşa, Perapalas Oteli'nin ilk kat salonunda bana şu fıkrayı anlatmıştı. Talatpaşa, Sofya İstasyonu'nda trendin indi. Bulgar nazırları ile görüştü. Tekrar vagona girdiği zaman derin derin içini çekerek, ''Keşke bugün ölmüş bulunsaydım.'' dedi. Sadrazamın Sofya İstasyonu'nda aldığı haber Bulgar bozgınıydı. Harp kabinesi çekilmek üzeredir. Bahriye'deki kağıtlarımı topluyorum. Bütün gençler gibi askerlikten sonra ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Karargaha 20 yaşında gitmiştim. Şimdi 24 yaşındayım. Ümit, hayal ve ilimserlikten yoğrulan bu altın çağ bir dede başı kadar yıpranmış. Çileden geçmiş ve ağırlaşmış. Onu omuzlarımın üstünde güç tutuyordum. Kulaktan kulağa bir fısıldı. Bahriye'ye Rauf Bey geliyor. Dostu.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 Karşılayıcılar onun kadar sarardılar. Mızıkabozuk bozuk düzen kesildi. Bu levhayı yukarı pencereden seyrediyordum. Cemal Paşa'nın arkasından ben de odasına girdim. Koltuğuna oturdu. Haliç'in bulanık sularına daldı. Başı omuzları içine çökmüş gibiydi. Şeria ve Moskofia'ya bakın. Pencere üçgenin arasındaki 1915 profilini hatırladım. Her şey bitti mi paşam? Diye sordum. Gözlerinden kırları artan sakalına iki damla yaş düştü.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 Çoğu taksi otomobilleriyle Babali'ye gelen yeni kabineyi, devlet otomobilleri içinde tebrik etmeye giden harp kabinesini uyandırmak için konak ve yalıların garajlarına adam gönderip arabalarını geri almak lazım geldi. Cemal Paşa'ya haberine ''Rauf Bey e söyleyiniz, otomobilin bana hediyedir ve kendim alımdır.'' diyordu. Yeni Bahriye Nazırı beni çağırmış. Cemal Paşa'nın Türk ocaklarına yolladığı 15 bin lirayı Halide Hanım geri getirmezse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 ''Param olmadığını bilirsin.'' dedi. Enver Paşa kendi elindeki 40 bin altından bir kısmını talatla bana verdi. Bunun birazını üç muharire vermek istiyorum. Hiç olmazsa onlar beni müdafaa ederler. Cemal Paşa 1 iki gün sonra arkadaşlarıyla Karadeniz'e gitti. Bu haberi en önce bütün harp yılları Cemal Paşa'dan yardım gören 3 yazardan birinin gazetesinde ve en ağır hücumlarla karışık olarak okudum. ''Ferre, Yefürrü, Firara.'' Bütün bir devlet iktidarını teslim alıp da hükümete eski devir adamlarına bırakan başka bir devrim partisi tarihte görülmüş müdür bilmiyorum. İttihat ve Teraki büyük harbin ortalarına kadar bir türlü sadrazamlığı kendine layık görmemişti. Kamil ve Said Paşalar %100 eski adamlardı. İttihat ve Teraki iki yeni adam buldu. Mahmut Şevket Paşa, Sayit Halim Paşa. Bunlar dahi Osmanlı, İslam vezirleriydi. Biri Bağdatlı, biri Mısırlıydı. Mahmut Şevket Paşa öldürüldükten sonra Talat Bey'in hususliği kalemine girmiştim. Bir gün öğleüstü müdürden bir tebliğ aldım. Nazır Bey'le hemen Edirne'ye hareket edeceksiniz. Vaka şuydu. Mahmut Şevket Paşa'yı öldüren Kavak Mustafa memleketten kaçmaya muvaffak olmuştu. Ecelimi ayağına dolaştı. Neydi? Bu katil bir Rus vapuruna binmiş, Romanya'ya gitmek üzere İstanbul'dan geçiyordu.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 Büyükelçi Babalde kimseyi bulamayacak ve Kavaklı Mustafa hapishanede o gece boğulacaktı. Seyahat içinde bahane bulunmuştu. Devlet adamları sınırda Bulgar Harici Nazırı ile görüşeceklerdi. Edirne'de Sadrazam Hükümet Konağı'na misafir ettiler. Kendisini ilk defa yakından akşam sofrasında gördüm. Pek protokolcü olduğu için yemek sessiz geçiyordu. İddiatçıların halk nazarı, prensin yanında bir lalayı hatırlatıyordu.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 Dahiliyede tanıdığımda. Hikayeyi ondan işittim. Muharirlilerden biri şair Abdülhak Hamit'i tenkit eder. Hamit, Sayı Talim Paşa'ya sızlanır. O da Hikmet Bey'i çağırıp Bir gazetecinin soylu bir kişiye dül uzatması ne haddine? Hemen dersini ver, buyurur. Herkes için elçi olsa da, milletvekili veya ayan olsa da şairden başka bir şey olmayan Hamit, Mısır kuklası için sadece soylu bir kişiydi. Balkan Harbi'nin sonlarındayız. Ordu Çatalca'da. Bulgarlar zafer ortaklarıyla bozuşup harbe tutuşmuşlar. Ben Tanin'de çalışıyorum. Bir akşamüstü baban Zade İsmail Hakkı baş makalesini bize teslim etti. Ve dedi ki, bunun neşrolunup olunmayacağını kabine toplantısından sonra Dahili Nazır Talat Bey e sorarsınız. Eğer zamanı değilse Talat Bey'den bir baş makale konusu ister, siz yazarsınız.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 Haydi bakalım bir şeye benzetirsiniz dedi ve bir de uğurlar olsun savurup esniyerek odadan çıktı. Benim ilk yazdığım gündelik gazete baş makalesi budur. O vakitler taninde her cumartesi bir İstanbul mektubu çıkardı. Bir müddet sonra Talat Bey'in hususi kalemine kağıt oldum. Kendisiyle bir defa Romanya'ya bir defa Edirne'ye seyahat ettim. İlk Avrupa yolculuğum bu seyahattir ve ilk uçağa binişim de Bükreş'te olmuştur. Kendisine memur olurken beni gene evindeki gibi sevimli ve külfetsiz karşılamıştı. Ne kadar aylık alacaksın? 10 lira efendim. Çok yahu biz senin yaşındayken iki altına takla atardık. Talat Bey'in hayat ve şahsiyetine dair tahlillerde bulunacağımı sananlar aldanacaklar. Çünkü parti liderlerinin ne parti ne de devlet içindeki hususi faaliyetlerini takip edebilmesine imkan vardı. Fakat kendisinin imlasını bizim düzeltebileceğimiz kadar Türkçemiz. İşte aldatıcı. Politikada süratle etraf yapılabilir. Şark ahlakınca faziletinde şüphe edilmez bir şef olduğunu öğrenmiştim. Sözün ahlak kelimesinin başındaki şarka dikkat ediniz. Bu ahlak doğruluğu ve fazileti gayet dar bir ölçüde benimser. Hussesi ve şahsi ayıplar ve menfaate ait yolsuzluklar için müsamahsızdır. Ancak ne yalanı ne de zulmü ahlaksızlık sayar.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 Her şey büyük ve yeni bir Osmanlı ordusunun ve bu orduyu kendi gençliğinden bekliyorduk. Az süren bir tanin gençliği vardı. Hafız hakkının ordu ve gençlik yazıları parti gazetesinin işte o politikacılık günlerinde çıkmıştır. Bir gün harbe nezaretinden vicdani imzalı ordu ve gençlik makalelerini meneden bir emir geldi. Son müsveddeleri çantasına koyarak bize veda eden hafız hakkı. Kalemle yaptıramadıklarımızı...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 Cemal Bey'le bu yüzden tanıştık. Bulgarları Edirne'den kovmuştuk. Velahat Yusuf İzzettin Efendi Trakya'da seyahat edecekti. Ben de Tanin muhabiri olarak aynı trenle gidecektim. İstasyonda Velaat'ı uğurlayanlar arasında İstanbul muhafızı da vardı. Yanıma gelerek, ''Falih Rıfkı Bey siz misiniz?'' dedi. ''Evet efendim.'' Tötonya Solanı için bir yazı yazmışsınız. Harbiye Nazlı bir zabitten böyle bahsedişinize çok kızdı. Sizi takip ettirmemi söyledi.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 İp ve zindan çevresi içinde bana korkunç bir yeniçeri gibi görünen Cemal Bey'in kendisini velev biraz bu türlü ve karışık fakat genç hareketlerle az çok ilgili görmek de büyük bir şeydi. Biz bu kadarla doğmaya ve kanmaya alışmıştık. Çünkü o zamanki devrimci kırmızı ve uzun mısır fesini başı üstüne yakıştıracak kadar duygusuz ve donuk. Prensiplerine en eski Osmanlı kafalarının kalıbına dökecek kadar şuur düşkünüydi. 1913'te bir Mustafa Kemal,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 Kızarıyan arayan Bulgarlara köylü kızları haber verip teslim etmiş. Siz olasınız bu adama ne yaparsınız? O vakitler pek de yukarı kıvrık olmayan bıyıkları altından gülümseyerek beni günaha soktu, dayanamadım, öldürmeye mecbur oldum dedi. Sonra Veli Hacı Adil'in yanında buluştuk. Bir saate yakın süren yemek sırasında ilk gençliğim bütün merakı ile yeni devrin kahramanlarını anlamaya çalışıyordum.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 Bu yüzden eski arkadaşları ile arası açılmış. Hacı Adil, Dimatoka'ya uğrayarak bu soğukluğu gidermeye çalışacakmış. Bunları parça parça etraftan öğreniyordum. Yoksa böyle politik asırlar kendisine söylenecek yaşta ve yerde değildim. Dimatoka'da genişçe bir salonda toplanıldığını hatırlıyorum. Epey kalabalık var. Hacı Adil, Tümen'in komutasında Fahri Paşa, Fethi Bey hep üst haftadırlar. Aşağıya doğru öteki misafirlerin arasında bir kurmay göze çarpıyordu.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 Rusya'da yıkıldığına göre tekli barış yapma imkanı aramak fikri hepsini sarmıştı. Fakat Enver Paşa'ya bu bahsi açmaya hiçbirinin cesareti yoktu. Bir gün Necip Bey'i merkeze çağırdılar. Durumu düşündükleri son çareye anlattıktan sonra ''Dinlese dinlese seni dinler. Bir vatan vazifesidir. Teşebbüs et.'' dediler. Necip Bey, Enver'in yalısına gideceği günü sabah evdekilere ''Bugün çok ehmiyetli bir vazife yapmaya gidiyorum. İnşallah muvaffak olurum.'' dedi.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 Yeri doğrudan doğruya tımarhanedir. 19. asrın 14. yılında henüz 20 yaşımı tamamlıyordum. Bir yaprak kadar hafiftim. İçimin hiçbir kaygı ve burukluğunu hissetmiyordum. Bütün edebiyatım, Tanin gazetesinin cumartesi sayılarında garpçılık davasını gütmekle geçiyor. Üslup dışından cenap taklidi bir şey, içinden acemi bir hayli çiğ. Osmanlıktan ümidimiz kesilmiştir. Başlayan Türkçülüğü dilce zevksiz,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 Bir gün hepimizi kıra çıkardılar ve yere bağdaş kurdurulup imla imtihanından geçirdiler. Medreselilerin hemen hepsi ve birçok da ellerinden Darülfon'un vesikası olanlar imtihandan döndü ve ihtiyat zabit namzetleri yarıyendi. Bir başka günde doktorların odasından geçtik. Geriye kalmış olanların bir kısmı çüreye çıktı. Harbiye çavuşlarının eline yalnız okur yazarlar ve sağlamlar kalmıştık. Bir disiplin kadrosu içinde anonim kalmak Türk gençlerinin hoşuna gitmez. Meşrutiyet gençliği gibi Cumhuriyet gençliğinde başlıca budur. Her gün aramızdan iltimaslıların ayrıldığını görüyorduk. Sivil vazifeler daha cazibeliydi. İltimas hepimizin şevkini kırdı. Akşamları mektepten çıktıkça bizi herkestikten kurtarabilecek bir yardım arıyorduk. Ben de harbi nezaretinde birçok kişi tanırdım. Fakat harpten sonra orası bir neferin eşiğinden adım bile atamayacağı korkunç bir üniformalar saray olmuştu. Birisi bana Merkez-i Umumi'nin sivil çeteler yaptığını... Bu çeteye bildiklerimizin kumanda ettiğini gidip Doktor Nazım'ı görmemi söyledi. Sivil askerliği tercih ediyordum. Hafta arası talimden sonra merkez Umumiye gittim. Doktor Nazım bekleme odasına geldi. İstediğimi kendisine anlattım. Yüzüme baktı güldü. Biz çeteleri hapishaneden adam alıyoruz dedi. Senin gibi genç arkadaşların yeri orası değildir. Bu katiller ordusundan bir şey anlamadım. Kafamdaki harp şiiri söndü. Ters yüzü harbiye mektebine döndüm. Üç arkadaş konuşuyorlardı.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 Enver Paşa dahi Alman zaferine yetişemeyeceğimizden korkarak bir nefeste harba atılmış değil midir? O günlerin acele ve eğimserlik havasının serinliği hala göğsümde duyar ve sıkılırım. Nihayet bir gün talimgah kumandana Alman Raba Bey'in beni çağırdığını söylediler. Gitsim, elinde bana ait bir tomar kağıt vardı. En çok şaştığı şey bir ordu kumandanın bir neferle bu kadar meşgul oluşuydu. Cemal Paşa arkadaşınız mıdır? Hayır tanıdığım...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 Bu suikasti sonralara Atatürk'ten dinlediğimiz Enver-Talat kavgası olmalıdır. Biraz şundan bundan bahsettikten sonra yaverini çağırdı. Beyi erkan Harbiye Reis'ine götürünüz. Şifre kalemine versinler dedi. Alifat Bey o zaman erkan Harbiye Reis vekiliydi. Yaver beni takdim etti ve kumandanın arzusunu söyledi. Alifat Bey başını çevirmeksizin sert bir sesle. Hayır birinci şubede çalışacaktır dedi.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 Zeytin Dağı üstünde 4. Ordu Karargahı'nın zabitleriyle Cemal Paşa'nın adamları diye iki sınıf olmuştur. Adamın hususiyeti rütbe ve mevkiye uygun olmayan öneminden belliydi. İttihat ve teraki devrinde samimiliği temsil eden adamlar iktidardan en iyi faydalanmış olanlardır. Büyük Harp'te en ürktüğüm şey bu Budanga'ydı. Talat Paşa'nın adamı, Enver Paşa'nın adamı. İttihat ve teraki sorumsuz adamlar soysuzlaştırmışlardır. Halbuki devlet kuvvetlerinin yerine hangi şahsi kuvvet tutabilirdi? En azılı katili eli titrek bir hakim mahkum eder gibi bir çingene asar. Devlet kanun ve otorite hüküm sürdüğü zaman çakırcalıyı peta kılmış bir cesetten başka bir şey değildir. İttihat ve terakkinin çakırcılanın peşine düştüğü devlet kuvvetini bile çeteleştirmiş olduğunu hatırlarsınız. İttihat ve terakki şeflerinden birkaçına beni fikirleri yaklaştırır. Adamları uzaklaştırırdı. Ve nefret ettiğim şey buyken mütareke senelerinde üstümde yalnız bir tek damga vardı. Cemal Paşa'nın adamı. Zeytin Dağı'nın tepesindeyim. Lut Denizi'ne ve Gerek Dağları'na bakıyordum. Daha ötede Kızıl bütün sol kıyısı. Hicaz ve Yemen var. Başımı çevirdiğim zaman Kamame'nin kubbesi gözüme çarpıyor. Burası Filistin'dir. Daha aşağıda Lübnan var. Suriye var. Bir yandan Süveyş kanalına... Öbür yandan Basra ne kadar çöller, şehirler ve hepsinin üstünde bizim bayrağımız. Ben bu büyük imparatorluğun çocuğuyum. Çıplak İsa, Nansıra Damarangosçıra'ydı. Zeytin Dağı'nın üstünden geçtiği zaman altında kendi malı bir eşeği vardı. Biz Kudüs'te kirada oturuyoruz. Halep'ten bu tarafa geçmeyen şey yalnız Türk kağıdı değil. Ne Türkçe ne de Türk geçiyor. Floransa ne kadar bizden değilse Kudüs'te o kadar bizim değildi.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 Eskişehirli bir Türk hocasının Türkler gibi ve demek yerine Araplar gibi va dediğini belki henüz unutmamış olanlar vardır. Suriye, Filistin ve Hicaz'da. Türk müsünüz? sorusunun birçok defalar cevabı estağfurullah'tı. Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş ne de vatanlaştırmıştık. Osmanlı İmparatorluğu buralarda ücretsiz tarla ve sokak bekçisiydi.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 Ve hepsi yabancıydı. Lübnan havası bize Dobruca havasından yüz kat daha yabancıydı. Fakat her yere bizim diyorduk. Şam evimiz kadar bizim, Lübnan bahçemiz kadar bizim. Bu tasarruf ve hüküm hissinin bize damarlarımızdaki kandan geldiğine şüphe yoktu. Ve kendimizi otelciye, lokantacıya hatta posta memurunu anlatmak için yavaş yavaş Arapça öğreniyorduk. Şam'dan kalkan tren Medine'ye üç gün üç gecede gider.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 E. Mısır'ı fette çıkan Cemal Paşa, Kudüs'te, Şam'da, Lübnan'da, Beyrut'ta, Halep'te oturduğu zaman bir işgal ordusunun kumandanı gibi bir şeydi. Dağının üstündeki Alman yurdunda biz, devenin üstünde merdivenlerle tırmanmaya uğraşan Avusturyalı subay, otomobilden ürken hecin, hecinden ürken macaratı, kanalı geçmek için Taberiye Gölü'nde tulum idmamı yapan Sivaslı Nefer ve Bir Boğuk Arap Sesi, Zeytin Dağı'nın üstündeki Alman yurdunda biz, devenin üstünde merdivenle tırmanmaya uğraşan Avusturyalı subay, otomobilden ürken hecin, hecinden ürken macaratı, kanalı geçmek için Taberiye Gölü'ne tulum ilmanı yapan Sivaslı Nefer ve bir boğuk Arap sesi. Yahya. İmparatorlukların sanatı sömürge ve milliyet işlemektir. Osmanlı İmparatorluğu Trakya'dan Erzurum'a doğru koca gövdesini yan yatırmış, memelerini sömürge ve milliyetlerin ağzına teslim etmiş,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 Maruni Patriği de bilir ki eğer Fransızlar gelecek olurlarsa haksız imtiyazları elinden alınacaktır. Patriği'nin arzusu Fransız himayesinde fakat Osmanlı idaresinde yaşamaktır. Suriye'de Hristiyanlık, Müslümanlık, Filistin'de Araplık, Yahudilik, Hicaz'da Şeriflik, Vahabilik meseleleri bizzat Türk-Arap meselelerinden daha hızlıydı. Nitekim biz çıktık. Nifak, bütün Akdeniz, Kızıl Deniz ve çöller boyunca yanıp durmaktadır. Harbin başında Lübnan bağımsız gibi bir mutasarrıflıktı. Marunilerin patroni Osmanlı hükümeti tasdik etmemişti. Fakat Fransızlar vasıtasıyla buyrultu verip dururdu. Maruni tayfası, patriye Allah yerine tutup tapar, Lübnan'ın üçte biri Maruni vakfıdır. Candan İslam düşmanıdırlar. Lübnan'da mukaddes cihatçı denen bir sınıf vardır.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 Lübnan kızları bütün kırmızı entarilerini ve beyaz çoraplarını kesip kullanmışlar. Yolda cirit oynuyorlar. Deve üstünde göbek atan kadınlar. Güzel hayvan tüyleriyle süslenmiş mızraklar. Bütün Afrika fantaziyası, Üstlerinde yırtmaçlı gecelik. Ayaklarında don. Başlarında agel ve keyfe. Bütün dürzi halkı ve sonra akşam yemeği. Sofra dağ çiçekleriyle bezenmişti. İçki yerine soğuk su.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 Bir Fransız raporu diyor ki, Lübnanlılar ihtilal yapmazlar. Bizden bir vakitler silah istediler, verdik. İsyan çıkaracakları yerde silahları çöl Araplarına sattılar. Denizde demir yolu arasına sıkışmış olan ürkek ve sabırlı Lübnan'da Arap saçının bir küçük kıvrımını çözmüştük. Filistin için göç ettirme, Suriye için zor kullanma ve Hicaz için ordu kullandık. Yafa kıyılarında Balfour'un beyannamesini bekleşen hesaplı Yahudiler, bu kafa değil, bir portakal bile feda etmediler. Hicaz ayaklandı, Suriye ise sustu. Osmanlı tarihinin Suriye'den bahseden son siyasi faslı, şüphesiz Aliye Divan'ın harbi olacaktır. Bu divanı harbin kararı ile Şam ve Beyrut'ta 40 kadar Arap milliyetçisi öldürülmüştür. Asılanlar arasında Abdülhamit Zohravi gibi Ayan'dan, Şefik el-Müeyyed gibi milletvekili, Abdülgani Arisi gibi birinci sınıf gazeteci ve Refik Rızık Sellüm gibi şair olanlar da vardı. Birçoğu menfaat ve politika adamı, bir kısmı idealistti. Balkan Harbi zamanlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun artık dağılacaklarına inanarak Suriye için yeni bir talih arayanlar tarafından Paris'te bir kongre yapılmıştı.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 Hiçbir vatan hıyanetinin cezasız kalmamasını istemiştir. Fakat mesela Enver Paşa, Abdülhamid Zöhrevi'nin, Talat Paşa, Şevk El bırakılması için aracılık ettiler. İddiat ve terakiden başka bir takım şahsiyetlerin de iltimas ettiği kimseler vardı. İstanbul sonuna kadar Aliye davasının bir defada Harbiye Nezaretinde incelenmesinde ısrar etti. Büyük kalple çıkan kanunlardan biri ise kumandanlara,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 Her tarafta benim sürmüş olduklarım var. Ve bu dil sürçünün acılığını gidermek için tebessümüyle cümlesini bir iç çekintisi içinde nasıl saklamaya çalıştığını da hala görür gibi oluyorum. Beyrut'ta asılmış olanlar daha fazla genç milliyetçilerdi. Bunlar zindandan ipe kadar Arap marşı okuyarak cesur ve dikbaşlı gitmişlerdir. Şam'da ölenlerin hikayelerini rahmetli Nurettin'den dinlemiştim. Şu iki hikaye kalbimi yırtmıştır. Şefik El Müeyyed'in sakalı beyaz ve uzundu. Asıldığı zaman görünüşü acıklı olacağını düşünen bir şanlı jandarma zabiti, elleri arkasına bağlı, beyaz gömleğiyle hükümet konağı merdivenlerine inen mahkumu birdenbire tutmuş, cebinden çıkardığı makasla sakalını kırpmıştı. Cinayetle ilgili tuvaletin hatırası. Arap davasında yer varsa bütün haklı ve iyi taraflarını bana unutturmuştur. Sinirli olan Cezayirli Ömer,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 Bir başka tip görmek için bir de Yusuf Hane'nin hikayesini dinleyiniz. Boğazına ip takıldığı zaman bile ölmekte olduğuna güç inananlardan biri. Hiç şüphesiz Yusuf Hane olmuştur. Şık, zengin, keyfi yerinde, yazı Avrupa'da ve kışı Beyrut'ta geçiren Suriyelilerin biriydi. Harp olduğu vakit tez davranamadığı için Beyrut'ta kalmıştı. Yusuf Hane milliyetçi olduğu için Türk düşmanı değildi.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 Bu imza benim olabilir fakat nasıl anlatayım İmzamı bir poker fişi gibi atıvermişim. Rahmetli Nurettin Şam'a geldikçe bu adamın hikayelerini naklederdi. Bütün esvaplarını hapse getirdi. Bir gün pantolonun bir kenarını ütüsüz görmedim. Her sabah kendine çeki düzen veriyor ve hemen çıkmaya hazır. Beni görür görmez bu geceden mi burada kalacağım diye soruyor. Arap meseleleri artık edebiyat olmaktan çıkmıştı.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 sevdiği kocasının soğumuş beyaz cesedini görecekti. O sabahşamın sıcak güneşi boğulmuş beyaz cesetler üstüne çöktü. Otele geldiğimiz zaman kumandanı ölüler gibi sarı ve soluk, bel kayışı takılmış, hançeri beline tören esvabı ile salonu adımlarken bulduk. Ölüm sabahları herkes birbiriyle ürkek ve ürpererek konuşur. Fakat ertesi güne kadar her şey unutulup gitti. Müse'nin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 Geceye doğru Cemal Paşa beni çağırdı. Gidip bir defa salonu ve halkı görünüz. Benim gitmekliğime layık olan bir yer midir anlayınız dedi. Gitsim. Ne görecektim? Bir sürü sarık, bir sürü maçla ve bir o kadar da pantolon ve papuç. Fakat şark büyükleri için sırma ve çerçevenin büyük önemi vardır. Kumandanımız her zaman trene, ziyafete ve randevuya geç gelmek adetindeydi.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 Bir kısmı aynı sözleri besteyle tekrarladılar. Çıktığımız zaman Şeyh Esad dedi ki İhtimal siz bu sözleri ifrat ve mübalağa sanırsınız. Fakat bizzalet böyledir. Size bir fıkra nakledeyim. Bir zaman Şam'a yeni bir vali geliyordu. Eşraf memurlar, halk istosluğunu biriktiler. Daha tren durmadan şairlerimizden biri ileri atıldı ve başladı. Ya azam.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 Hepsi gibi onun elinde de 99'luk tesbih var. Halifenin vekili Suriye işlerinin ayet ve hadislere uygun görülmekte olduğunu herkese inandıracaktı. Hepsinin hatta dün harpda sürdüğü Lübnan dürzisinin bile ya Allah'ın ya peygamberin yahut yorumculardan birinin sözünde yeri olmak lazım geliyor. Olmasa da yalanın tecvidler Arapçası herkese ayet tesiri verir. Eski hikayedir. Kurban bayramından hatip, Arapça olarak ve makamla şariata göre koyunun nasıl yatırılıp kesileceğini anlatıyordu. Sıra arasından bir arnavut ağlamaya başladı. Yanındaki sordu. Ne ağlıyorsun? Baksana neler söylüyor. Sonra atlı arabalar hazırlandı. Cemal Paşa ile ön arabada, hocalar sırayla öteki arabalarda iki saf asker arasından geçilerek Emeviye camisine gidilir, cuma namazı kalınırdı. Ortaçağ havası ve dekoru içinde Alman kesimi kumandanı esvabı ve biraz yana yatık kalpak sömürge havalarını hatıra getiriyordu. Bir selamlık hikayesi kim bilir İstanbul'a nasıl aksetti. Payitahtta Cemal Paşa'nın Suriye hidivliği ile devletten ayrılmak nihayetinde olduğundan bahsedildiğini duymuştuk. Halbuki böyle bir teşebbüs ancak yabancı işgaliyle mümkündü. Ordunun hatta sivil idare adamlarının Cemal Paşa'yı takip etmeyeceklerine şüphe yoktu. Öte yandan Cemal Paşa büyük çapta bir cüret adamı da değildi. O sırada İsmail Can Polat'ın Suriye'ye geleceği haberi verildi. Maksat Suriye halkında parti adına bir teftiş olduğu da rivayet edildi. Cemal Paşa kuşkulanarak ta kendi sınırına Pozantya yaverini yolladı ve İsmail Can Polat'ı bütün seyahat sırasında yalnız bırakmadı. Büyük Harp'te 4. Ordu karargahına uğramış olanlar Şeyh Esat Efendi'yi şüphesiz unutmamışlardır. Garip Türkçe söyler, nekre ve zarif karışık ve ilhatipti. Sultan Hamid tarafından niçin Adana'ya sürülmüş olduğunu kendisinden dinlemiştik. Yavaş yavaş mahremlerden oluyordum. Bir aralık ifal bildiğimi haremde duyuyordum. Sarayda merak arttı ve lütuf beklerken nef yolundum. Sultan Hamid demiş ki ''Bir Ebil Hüdamımız var, yeter.''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 ''Ne istersen yap, hakkın var. Sana ben yalan söylemiş olayım, onlar da doğrusunu söylemiş olsunlar.'' Hoca ters yüzü, bağıra bağıra gene reysin odasına koşarken Şeyh Esat merdivenlerden inmiş ve savurmuş. Büyük Art Denver Paşa kendisine her nedense kızdığı için çölü yollamıştı. Yolda Cemal Paşa şeyhi alıkoydu ve sonuna kadar da nutuk söyletmek, şakalaşmak için birlikte bulundular. ''Mevki neydi bilir misiniz?''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 Kara kayadan, sarı kayadan, kırmızı kayadan dağlar üstünde gözlerimiz yan yana öleyin, tebüke vardık. Bir hurma korusunun içinden şeyhler ve bedeviler bizi karşılamaya koştular. Şeyhlerden biri dokuz yaşındaydı. Ben Taithiye, Şeyhül Maşayihi. Zeki ve yuvarlak yüzü bir çocuk. Kendinden büyük kılıcına sarılmış, donuk donuk bakıyor. Şeyhlerden başka herkes çırılçıplaktı. Hepsinin şiş karnı birer meşin kese gibi sarkıyor, vücutları yağlanıp, Artılmış gibi. Ah bu çöl, kumsuz çöl, taş ve diken çölü, yeşili solmuş bir diken yığının üstüne sarı boynuna uzatan çobansız deve ve bir diken kümesinin üstünden bakır rengi bir daha doğru, sessiz sedasız giden kadınla çocuk, kalabalıktan, süsten ve sesten ürkerek kaçan bedeviler, sonra çöl üstüne yavaş yavaş yayılan dağınık ve boş akşam, İri ve sayısız yıldızlı gece, çöl gecesi.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 Çocukluktan beri hazretsiz, aleyhisselamsız, titremeksizin ve korkmaksızın ismini ağzımıza alamadığımız peygamberin şehrindeyiz. Eski müpem ahiret hayaletlerinin içimde kımıldandığını hissetmeli miydim? Bu his Medine'de büsbütün biter. Medine peygamber ölüsü ve tüccarlık eden bayağı ahlaksız simsar yuvalarından biridir. Her Medineli uzaklardan gelen saf halka bu harap ve pis köyünün taşını, toprağını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 Zaten Medine'nin bütün dekoru peygamberin sanduka örtüsüyle bu boha ibarettir. Asıl Müslüman şehri din şehirlerine hürmet olunan, dini sanatlaştıran ve asilleştiren şehir İstanbul olduğunu Medine'de büsbütün anladım. Orada peygamberin amcasının mezarı sakaların kulübesi olmuştur ve sandukasının üstünde kırbalar asıldır. Evvela namaza durduk. Yanımda Emir Paşa'nın yaverlerinden biri vardı.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 Cemal Paşa'yı ötekinin içine soktular ve ellerine birer maden çanak verdiler. En büyük sevap bu pencerelerde durup tavandan indirilen kandilleri yakmakmış. Burası Muhammed'in evi ve me mezarıdır. Birçok hatıra ve hayaller zihni basıyor. Herkes dalgın ve düşünceli. Habeşlerin hepsi başkumandan olduğu için Emir Paşa'ya kandil indiriyorlardı. Kendisinin ihmal edilişi Cemal Paşa'nın hoşuna gitmedi. Ekşimsi bir sesi vardı.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 Birisi bir bilet sadaka etti. Şimendifelerle Haydarabad'a geçti ve 6 ay Nizam Medresesinde kazandı bir kemirdi. Haydarabad emirinin iyi bir günle rast gelerek Cidde'ye kadar bilet sadakası aldı. Yolda iki dost edinip on gün birisinin, on gün ötekinin erzak torbasından karnını doyurdu. Ve nihayet Arafat'a kavuştu ve sürüne sürüne Medine'ye kadar geldi. Artık buradan dönmeyecektir. Saçları ağarmış, yüze eskimiş ve dişleri dökülmüştür. Şimdi onun için cennet Kuveyn attır. Erişilmez, ulaşılmaz, varılmaz ve bulunmaz cennet. Ana, baba, oğul, uşak yurdu. Kim bilir belki bir küçük yuvası da vardı. Çarşıyı dolaşıyorum. Herkes gümüş yüzük satıyor. Bu bir halkadır ve iki halkadır veya üç halkadır. İkinci dükkan yeni bir şekil satmaz. Yan dükkanda bir Arap Komşusuyla kavga ederken ayağını sandığın içine basmış, parmakların arasında zencefil taşıyor. Kafes ve kerpiçten çatılmış otelin odasında bunaltıdan on adım bile atamıyorum. Toprak ve kafes evlerinin arasında hurmalar, kerpiç sütunlar gibi uzanmış, hava bulmaya çalışıyor. Mukaddes Cihat, Osmanlı İmparatorluğu, Allah ve Peygamber, hepsi birbirine karışıyor, gülmek istiyorum. Otelde bir buharalı çocuk yanımıza geldi.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 Anan nerede, baban kim? Anası Mekke'de, babası Medine'de ölmüştü. Memleketini sorduk, ruhunun bir köşesini yırtmıştık. İsim söylemedi. Yalnız sıcak değil, içinden su geçer dedi. Yarın öbür gün Arap çeteleriyle sarılacaksınız. Peygamberin torunları Ravza'nın yeşil kubbesinden kurşun atacaklar.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 Ta Şam'a kadar 3 gün 3 gece süren demir yolunun iki tarafını Anadolu Türkleri ile kuşatacağız. Arap kesesini Anadolu altını ve Arap kursağını Anadolu'nun rızkına akıtacağız. Şaka değil, İslam emperyalizmi yapıyoruz. Arap cembiyeleriyle bağırsakları deşilerek, etleri çöl güneşinden kavrulmuş olanlar. Sizler, ey sarı kamışın buzdağı üstünde donmuş olanların kardeşleri. Siz hep pomatlı bir yüz derisinin kapladığı boş bir kafanın içindeki, Bomboş bir hayalin kurbanları değil misiniz? Sevgili Buhara yavrusu, o hayal dahi seni yurdunda, babandan on yıl sonra seni buraya sürüyen kara fikirler uğruna, Rus kurşunları altında parçalanıp ölecekti. Hicaz surması gibi Filistin zeytinde ancak parayla satın alınabilir. Şaka yapışmış yağlı saç parçasını bükerek can çekişen Kudüs hacıları, yağlı hırkalarının çürümüş pomonu didikleyen Medine hacılarından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 ve beyaz başlığı, simokinleri, askıları ve önlükleri ile aynı dolapta durur. Kemame papazlarını takma sakal sanırdım. Bunlar biraz eğildikleri zaman cübbelerin arkasında tabanca kabzalarının kabartısı görülür. Rahat döşeğinde ölmeyen insanın mezarı etrafında çepeçevre Müslüman jandarmaları nöbet beklemektedir. Kilise içinin her parçası bir başka millete ayrılmış olduğunu yazmıştım.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 Locaların numaraları bile vardı. Devlet ve de siyasi memurlara mahsus localarda isim yazılıdır. Cemaatler boğaz boğaza yerlerine tıkıldılar. Jandarmalar çıplak sünge ile aralarında duruyor. Herkes putunu göğsüne asmış, elinde deste deste mum tutuyor. Bu mumlar insanın mezarından çıkan mukaddes ateşle yandıktan sonra Hristiyanlara satılmaktadır. Önderum Rum patriği, arkada bütün cemaatlerin patrikleri. Hepsi sırma esvaplı ve altın taçlı.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 Boğalama duvarını bir santim aşındırmamıştır. Paranın ne büyük kuvvet olduğunu anlamak için ise, Filistin'de yoğun Arap nüfusunu topraklarından süren Siyonist sömürgeciliğini görün. Yüzlerce yıllık gözyaşı, bir külçü altına değmez. Balfur'un bir nutku, Davud'un bütün mezmuarlarında daha tesirlidir. Yahudiler, zorlama kasırgasını üzerlerinden def etmek için hiçbir gösterişi esirgemediler. Köylerinde bize her zaman,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 ve orada oturtmak lazım geldi. Acaba gerçek sebep bu muydu? Yoksa Filistin Yahudileri göçme ediliyordu? Bir Yahudi göçe ihtimali haberi alınır alınmaz birbirleriyle boğuşan milletler bize karşı birleşiverdiler. Protestan, Katolik, Anglikan, Ortodoks, bütün Hristiyanları birbirleriyle çarpıştıran ve 1914-1918 hamursuzunu Hristiyan kanı ile yoğuran Yahudi bankerleri, bütün kiliseyi havra menfaati için camiye karşı çevirmeye muvaffak oldular. Yafa konaklarını, otellerini, portakal ormanlarını, bunca yıldır kurulan Yahudi yurdunu bırakıp hamma ve humus kasabalarının kerpiçleri ve buğday tarlası için atılmak asla. Fakat Cemal Paşa çiğ bir politikacı değildi. Siyonistlerin başları kimler olduğunu biliyordu. Reisleri çağırdı. Dedi ki ikiden biri.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 Ne güzel bir batıl tasavvur, ne güzel bir boş hayal. O zamanlar Halide Edip Hanım Ermeni politikasını tenkit eden birkaç kişinin başındaydı. Türk ocağında bir de konferans vermiş olduğunu hatırlatırım. Ziya Gökalp ise Türk ocağını Hamdullah Supi ve Halide Hanım'dan kurtarmak ister. Hamdullah için fertçi, Halide Hanım için de bozgun edebiyatı yapıyor derdi. Ziya Gökalp parti için inandırmak istediği esas fikirleri 10 emre benzer bir şiir kitabında toplamıştı. Rahmetli bu kitabında Allah'tan, peygamberden, Talat'tan ve Enver'den bahseder ve partinin yalnız bu iki şahsiyetini putlaştırır. Ona göre Cemal Paşa da fertçiydi. Politik arıslarının zamanın başlıca fikir adamlarından birini bile ne kadar Galata düşürdüğünü görüyorsunuz. Gerçek ise merkezi umuminin her azası sipsibri bir ferdiydi ve ferdin Kibirinin ve benlik ihtirasının en iyi heykeli. Enver'in alçı kalıba alınarak dökülecek bir statü olacağına şüphe yoktu. Merkezi Umumi'nin yan baktığı Türk ocağını Cemal Paşa tutar oldu ve kenara atılan iki kişiye de bileki sürmet etti. Suriye'yi Osmanlılaştırmak fikrine saplanan Cemal Paşa, Beyrut'taki Amerikan ve eski Fransız Koleji ve liselerine benzer modern Türk okulları açmak istiyordu. Bu okullar sırf öğretim ve eğitim üstünlüğü ile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 Uzun bir konuşmadan sonra Bahattin Şakir trendeninde, Halide Hanım beni alıkoyarak ''Bana bilmeyerek bir katilin elini sıktırdınız.'' dedi. Aşağıda vedalaştığımız Batin Şakir ise kulağıma eğilerek ''Senin gibi yetişecek kıymetli gençleri bu kadına temas etmekten men etmelidir.'' diyordu. Halide Edip daha Halebe giderken Suriye'ye muhtariyet verilmesi fikrini bize müdafaa etmişti. Bu fikir Lübnan'ı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 Halide mı gördükten sonra onu da okul ilim ve teftiş merak sarmıştı. Bir gün Beyrut Amerikan Koleji'ni geziyordu. Hiçbir dersten hiçbir şey anladığı yoktu. Tenkit etmek sizin, büyük bir anlayış misali göstermeksizin okuldan ayrılmak da işine gelmezdi. Akşamüstü kumandana bir marifet anlatmalıydı. Teftiş sırası Amerika'da riyazi okumuş, gerçekten bilgin fakat ürkek, vehimli ve bu sebepten her gördüğüne Ekselans diye bel büken bir profesör geldi. Profesör en son icat aletlerinden birini, iki büklüm, yüzünde derin bir övünme gülüşüyle valiye izah etmeye çalışıyordu. Bilginin bu çekingen tavırlarını kusurlu ve zayıf oluşuna verdi. Ve Beyrut, abluk altında olduğu için aletin yeni gelmiş olamayacağını düşünerek kolay bir av yakaladığını zannetti. Olmaz, olmaz dedi. Size ve böyle bir müesseseye modası geçmiş aletler kullanmaya yakıştıramam.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 Halide Hanım pek taraftardı. Bahaddin Şakir ve arkadaşları ise Cemal Paşa'yı suçlandırmaktaydılar. Nerede isyan olursa Zeytin, Bahçe ve Urfa'da olduğu gibi şiddetli tenkil edilmiş fakat tehcir kervanlarına taarruz ettirilmemişti. Adana yolunda kafilelere hücum eden birkaç kişi idam bile edildiler. Cemal Paşa İstanbul'dan Banharp Divanı'na gönderilen iki Ermeni milletvekilini Zohrapla Vartekes, kurtarmak için de Talat Paşa ile uzun yazışmalarda bulundu. Bunları bırakınız, Lübnan'a göndereyim. Hiçbir ziyanı olmaz diyordu. Kalak Paşa Zohrap ve Vartekes'in tehlikede olmadıklarını temin ediyor. Yalnız bir defa mahkemeye gitmeleri lazımdı. Alı koyamayız diyordu. Kumandan son şifreyi Baran otelinin alt sonunda ikisine de gösterdi. Zohrap ağlamaya başladı. Vartekes kapı önünde benim boynuma sarılmış ben neyse fakat bu adamı göndermeseler diyordu ve birden yüzüme baktı. Ve birden yüzüme baktı. Bazen içimden eski Vartakes, komitacı Vartakes başını kaldırıyor. Sus bir adam ne olursa olsun diyor. Sonra genç karımı düşünüyordum. Şimdiki miskin Vartakes, eski komitacının belini büküyor. İkisi de gittiler. Birkaç gün sonra Çerkez Ahmet ve Nazım çetesinin Zohrap'la Vartekesi yolda öldürmüş olduklarını haber aldık. Cemal Paşa buna hazmedemedi. Çerkez etem mizan gazetesi yazarı Zeki Bey'in katili olan iki fedaiden biriydi. Kudüs'e dönmüştük. Bir gün Halep valisinden galiba Celal Bey bir şifre geldi. Vali diyordu ki Çerkez Ahmet Bey ile Nazım Bey bana geldiler. Suriye'de Ermenilerin korunmakta olduğunu işitiyordum.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 Odasında da durmayarak dış kapının dibindeki telgrafhaneye gitti. Ordu kumandanı telgrafla ta Adana taraflarından gelen bir benzin vagonunu takip etmektedir. Ne yedi, ne içti? Bir menze subayının bütün gayretiyle çalıştı. Ateş gibi kızgındı. Nihayet akşamüstü benzin vagonunun Şam'dan ilerlediğini öğrenerek telgrafhaneden çıktı ve bize dönerek. Büyük kumandanların harp zamanı soğuk kanlı olmasını tavsiye ederler fakat elde değil.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 Beyrut valisi ile Cemal Paşa arasında ne geçti bilmiyorum. Fakat ertesi günden itibaren kumandana her taraftan birinci felikliğini tebrik telgrafları yağmaya başladı. Cemal Paşa güç durumdaydı. İstanbul'a da yazdı. Ne diyeyim? Olmadım diye yastam küçük düşerim. Cevap versem olmadım ki yazayım diyordu. İki gün sonra Enver Paşa, Cemal Paşa'nın birinci felikliğini tebrik ediyordu. Bu da iki santim sırmanın hikayesi. Ben Suriye'ye kağıt parayla gitmiştim. Hayat Şam gibi büyük şehirlerde bile küçük Anadolu kasabalarında olduğu kadar ucuzdu. Bir gün Suriye Posta Telgraf Müdürlüğü'ne ufaklık gümüş ve maden paraları toplayınız diye bir emir geldi. Bu emir Arap memurları ağzından daha o gün dışarı sızdı ve Türk kağıdı birdenbire itibardan düştü. Bize hiç isyan etmemiş havran aşiretlerinden birine buğday satın almak için birkaç kişi gönderildiğini hatırlarım. Subaylar ve şehirler pazarlıkta uyuştular. Fakat buğdayın kağıtla ödeneceği söylendiği zaman şehirler izin alarak bir çadıra çekildiler. Uzun uzadıya konuştular. Kararları şuydu. Biz devletimizi severiz. Padişah ve halife kuluyuz. Onun için kağıt parayı reddetmek istemiyoruz. Eğer bir liralık kağıdı yüz paraya verirseniz kabul edeceğiz. Buğday, ot, deve ve tekmil hizmetler Suriye'de bütün harp müddeti hep altınla ödenmiştir. Bir gün Rayak'ta bir tren kazası olmuştu. Dört kadar yolcu, çünkü o zamanlar sivil servisi pek seyrek olduğundan trenler basamaklarına kadar doluydu. Ölü, yaralı, yarasız, hat boyuna döküldü. Bütün bu yolcuların üzerlerinde bile yetecek kadar kağıt paradan gerisi hep gümüş ve altındı. Ordu ve hükümet hepimiz aylıklarımızın bir kısmını altına aldırdık. Kağıt para yalnız devlet alışverişinde faydalı ve karlıydı. Başka bir gün Havran'daki dürzi şeyhlerini Şam'a toplamıştık. Birinci sınıf şeyhlere nişan, ikinci sınıfa hilat, üçüncü sınıfa 5-16 altın para verilecekti. Anam resmi kaldırıldığı için aralarında ortaklaşa isyan sebebi kalmayan, dürzileri göğüslerinden, sırtlarından ve keselerinden büsbütün devlete bağlamak istiyorduk. Ordu kumandanlarının padişah adına üçüncü rütbeye kadar nişan verebilmek haklarıydı. Şeyh Esad dua ederek, bir ihtiyar yüzbaşınışan, bir yâver hilat bende para veriyorduk.'' Büyük şehirlerden biri üçüncü mecedi nişanı boynuna takılırken gözü altında kordeleye eliyle etti ve sarı külçeleri göstererek "Ondan isterim." dedi. Büyük harpte Osmanlı hazinesinin büyük bir kısmını çöl ve urban yemiştir. Fakat gitgide daralıyorduk. Cemal Paşa'nın müşavirleri arasında bir de maliyeci vardı.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 Demiryolu servisi durmak üzereydi. O zamanlar odun işlerini idare eden Şam Valisi Tahsin Bey daha iyi hatırlayabilir. Fakat galiba az bir müddet sonra kağıt parayla şu kadar, altın parayla bu kadar diye bir odun fiyatı koymaya ve kendi imzamızla kağıtla altın arasındaki farkı ilan etmeye mecbur kalmıştık. Hele çöp edevilerinin altın ve kıymetli taştan başka dinleri yoktu. Sınır boylarındaki şehirlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yanaydı.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 Büyük bozgundan sonra Şam istasyonunda bırakmaya mecbur olduğumuz en son vagonun bile içi mecidiye doluydu. Kudüs'te çok kalmıştık. Şimdi Lübnan dağlarını ve Beyrut'a gidiyoruz. İçim deniz için yanıyor. Hiçbir zaman mavi sudan bu kadar uzaklaşmamıştım. Kudüs, haham, papaz ve hoca karışımı. Kuru ve somurtkan bir şehirdir. Beyrut'un bize o kadar övülen serbest sosyetesi ve Lübnan kızları...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 İkisinin arasında dar ve uzun bir dehliz ve bu dehlizin üst ucunda bir ordu var ki Halebi, Hamayı, Humusu, Gerek ve Havran'ı yiyor. Buğday yetiştirmeyen Lübnan ve Beyrut aç, Kudüs yarı aç. Beyrut'un önündeki deniz sonsuz bir su çölüydü. Bu esmer ve alımlı şehir Ablukazindanı içine hapsedilmiş olanların en zahmet çekmişidir. Bu sefer diyorlardı. Beyrut mükemmel bir süvare hazırlıyor ve kulağımızı eğilerek, kim bilir ne güzel kadınlar göreceğiz. Kumandan kendi evine, biz Basul Oteli'ne yerleştik. Gemisiz rıhtımın rahat ve ferah taraçalarında akşam Arap sazı çalıyor, ılık bir rüzgar sarı yollu ipek entarelerin yırtmaçlarını açıyor ve daha ılık bir zevk havası, hamam nemi gibi iliklerimize işliyor. Geç vakit süvarenin verileceği büyük konağa gittik. Bütün bahçelerden Arap gırtlağının yumuşak yalelisini işitiyoruz. Yollarda benzi sarı ve zayıf halk selama duruyor. Bir gün kurmay başkanı bana demişti ki, Suriye'de bizim ne kadar temelsiz olduğumuzun en iyi misali nedir bilir misin? Yüzüne baktım. Şu sekiz yaşında çocuğun korkudan bana selam duruşu. Ağır ve baharatlı Suriye büfesi en iyi yemişler ve sert zehli akısından. Ren şarabına kadar türlü içki ve hepsi güler yüzlü, Hristiyan ve Müslüman kibar Beyrut halkı. Bunlar da başka türlü Leventenler, Beyoğlu, Ermeni ve Rum kadınlarının başka türlü Frankleşmişleriydi. Arap boğazında ağdalanan Galata Fransızcası ve Parisli artistlerin turnelerinden kalma Vaudville esprileri. Zevk ve içki su gibi akıyor, kumdan ve Kudüs taşından gelmiş olanların sert sinirleri çözülür gibi oluyor.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 Sürüne sürüne kaldırım üstüne çıkan insan iskeletlerinin son eniltisini dinliyorduk. Yanımızdan bir çöp arabası geçti. Kenarından bir kol sarktığını gördüm. Belediye, ölü ve can çekişenleri topluyordu. günde olmadan sokağı susturmak lazımdı. Süprüntü maşası ve ölüm. El ele Beyrut'un hazin sabah tuvaletini yapıyorlar. İçkiyi, kadın gülüşünü, elektriği, hepsini, bütün Beyrut ve harbi kusmak istedim.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 Çürher, Şan ve Beyrut için birçok planlar yaptığı gibi İstanbul tarafı içinde sandıklarla projeler hazırlamıştı. O da profesöryan Yanser'in fikrindeydi. İstanbul'un kıymeti İstanbul tarafıdır ve en bozulmamış yaka odur. Bu yaka kurtarılmak için zaman geçmiş değildir. Cemal Paşa yabancı uzmanların yardımıyla örnek çiftlikler de yapmıştır. Taanyel bu çiftliklerden biridir. İş adamı olduğu için bürokrasi ve memur zihniyetini iyiden iyiye yıkmıştır.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 Talat Paşa'ya yazdığım mektubun şu parçaları da Cemal Paşa'nın en yüksek nüfuzlara karşı dahi sesini ne kadar yükseltebildiğini gösterir. Bana haber veriyorlar ki siz Mahut İpek meselesini yine bana karşı vasıtayı müdafaa ve tahaffuz olmak üzere ortaya atmış ve tüfellileriniz vasıtasıyla ihvan ve rüfeka meclislerinde alenen mevzu bahsettirmek cüretine kadar ileri gitmişsiniz. Ben size şurasını açıkça söyleyeyim ki artık sizin yaptığınız hadli marufu çoktan aştı ve size karşı silleyi tedip uzatmaya beni mecbur etti. Bu mektupta eski hikayeler de deşilmektedir. Vaktiyle Mahmut Şevket Paşa öldürüldükten sonra bazı iddiaççılar Talat'ın yeni hükümete dahili nazırı olarak girmesini istememişler. Cemal Paşa'nın nazırlığını tercih etmişler. Sonra Talat, Cemal Paşa ile yeni sadrazamın arasını açmış. Harbiye hazırlığını onun getirilmesi için uğraşmış. Daha sonra Almanlarla yapılan ittifak Cemal Paşa'dan saklanmış. Nihayet Mısır Fethi bahanesiyle Cemal Paşa İstanbul'dan uzaklaştırılmış. Bunlar hep Talat'ın oyunlarıymış. Hatta Talat demiş ki, ''Canım Mısır Fethi olmazsa bile Cemal Paşa ya şehit olur, yahut ordusu berbat ve perişan olunca beynine bir tabanca sıkarak bizi kendinden kurtarır.''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 Bana bir müsvetli kağıdı getiriniz. Ve hemen harbiye nazırlığına müstacel bir telgraf. Şu numaralı kanunu hemen şu şekilde değiştirerek bana metnini müstacel telgrafla bildiriniz. Bir kumaş bile bu kadar kolay ısmarlanmaz. Yukarıda bürokrasiden şikayet etmiştim. Bütün şikayetler doğru olabilir. Fakat Büyük Harbin kanun kafası bürokrasi kadar zararlıydı. Meşhur Kaur En fena Çambre En iyi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 Bu Enver'in bir sözünü hatırlatır. Yok kanun yap, yap kanun der ve anlamayanlara izah ederdi. Yaparım olur, bozarım olur. Beyrut'un büyük bulvarının açılmasına kanun yolu ve imkanlar yok değildi. Fakat pahalı olacaktı. Azmi Bey, bil gibi mahallelerin ve arsaların üstünden geçti ve yolu açtı. İzmir valisi Rahmi Bey, Konya valisi Muammer Bey de öyle yaptılar. Hepsi geniş, düzgün ve güzel yollar.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 Suriye'de bu güvensizliğin en canlı misalleri sürgünlerde olmuştur. Ermeni teşciri için yapılan kanundan 4. Ordu da istifade ederek zararlı gördüğü kimseleri ve aileleri harp sonuna kadar sürgün etmek usulünü tutmuştu. Her gün vilayetlerden, mutasarrıflıklardan teklifler alırdık. Şu aile muzırdır. Münasip bir yere sürülmesine müsaade buyurulması rica olunur. Cevap formülü son derece basitti. Sürülmesine münasiptir.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 Benimle Cemal Paşa'ya bir istida yolladı. Aklımda kaldığına göre istidanın hülası şuydu. Size hizmet edecek maddi manevi hasletlerden mahrum olduğum için tekaüt edilmemi rica ederim. Kurmay Başkanı'nın o günlerde geçirdiği ızdırabı bilirim. Sonrası siyasi kağıtları artık hiç görmedi. Doğrudan doğruya kumandanlarla temas ederdim. Bunun Cemal Paşa üstünde bir tesir kaldığını zannediyorum. Lübnan'dan naklonunması istenen bir ailenin dosyası yanımızda olarak Lübnan'a gitmiştik. Kumandan cevabı Lübnan'da veririz diyordu. Mutasarrıfın yanında ailenin oradaki evrakını istedi. Bu aile bir köyde otururmuş. Mutasarrıfın kumandanın havale ettiği şikayeti kaymakama. Kaymakam nahiye müdürüne. O da yerli bir jandarma çavuşuna havale etmiş. Jandarma çavuşu ne dediyse havale üstüne havale. Kumandana kadar o cevap gelmiş. Cemal Paşa, mutasarrıfa, insaf ediniz dedi. Ben Suriye ve Garbi Arabistan umum kumandanı. Bir aile hayat ve mümatı hakkında bir Lübnanlı jandarma çavuşun arzusu ile karar vereyim. Fakat bu havalelerin içine karışan garazlar, kinler, hınçlar ve ölçlerin yüzlerce kurbanı Anadolu içlerinde senelerden beri çürüyüp durmaktaydı. Ben şark kanunsuzluğunu murat ediyorum. Belki fikir sisteminin ve bu sistemlere göre kurulacak yeni düzenlerin esaslı düzen, tasfiye ve kuruluş savaşları demek olan devrim idareleri bununla mukayese edilemez. İddiat ve terakkinin ne başıboş ne de bağlı devirlerinde ya anarşinin ya şahsi istibdadın çilelerini çektik. Hiçbir vakit belli bir fikir ve düzen sisteminin mütecanis hüküm ve nüfuzluğunun ne olduğunu onlar da görmedik. Anadolu'da çadır ve siperin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 Lübnan'a kar yağdığı zaman otomobille yarım saatte denilen Beyrut şehrinde baharların en güzeli vardır. Beyrut bir cehennem gibi yandığı vakit iki saatte çıkılan sofarda İstanbul Nisan'ın seni sabahları bulunabilir. Şam baharlar cennetidir. Kışın Kudüs soğumaz. Şam'ın bara dağırmağı, Zahle'nin dağ yolları, gün batısının en güzel göründüğü Sukulgarp, Kudüs'ün kemerli ve dar sokakları, Beyrut'un kumsalı, Suriye'de bulunmuş olanların gözlerinde tüter.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 Marunilerin de olsa otomobile binmiş bir tanrı görmek meraklı bir şeydi. Belediyelerde oturan aşiretlerin şeyhleri kurnazdırlar. Ne kadar güven verirseniz veriniz baba oğul bir arada gelmezler. Nuri alan gelirse oğlu Neffaf çölde kalır. Lübnan'da Neffaf'ı misafir etmiştik. Şam ve Bağdat arasındaki sonsuz çölün büyük bir parçası Rüvali aşiretinin hükmündedir. Neffaf ve babası orada hükümdarlarlar. Bu genç ve güzel adam şairleri, dal kovukları ve venedimeleri beraber geldi. Birkaç gün karargahta kaldı. Bir gün kendisine karadan ve çöl ortasından Bağdat'a girmek zor olup olmadığını sordum. Size bir yıldız göstereyim, bir de mühürlü kağıt vereyim. Ecine bininiz, 10 gün, 10 gecede gidersiniz dedi. Tepenizde bir yıldız, elinizde bir kağıt, 10 gün 10 gece tek başınıza bütün çöl. Nefwaf'ın dediği doğruydu. Fakat mühürlü kağıdınızı mesela başka bir aşiretin adamları görürlerse hemen değerinin değişeceğine şüphe yoktur. Ruvale bedelisi için ölüm fermanıdır. Aşiretlerin çölünde nefafın göstereceği yol yıldızdan başka bir de aman yıldızı vardır. Altın Altın kuma atıldığı zaman sesten başka bir şey verir. Nefaf öğleye kadar odasında kaldıktan sonra sakalı düzgün, yüzü dinç ve peşinde üç kölesi ile bahçeye iner. Bir çiçek öbeğinin dibinde,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 kötülük edeni öldürür veya ayetlerin emrettiği cezalardan birini verir. Birbirlerini dava etmiş olanların onun karşısında hutbe veya kasidelerle kendilerinin müdafaa etme hakları vardır. Çölde ahşap olmadığı için yalnız bir yerden idam tahtası yapılabildiğini işittim. Mahkumlar o tahtaya rastlandığı vakit öldürülmek üzere çadırlarda saklanırmış. İdam dizlerine kadar bu tahtaya sıkıştırıldıktan sonra törenle kesilmektedir. İdam günleri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 Felkenhain bilekiz altın getirmişse de Cemal Paşa'nın topunu, tüfeğini ve kumandanlığını aldı. Cemal Paşa'nın ilk kederinin haklı olmadığını sanırım. Çünkü Suriye'nin eski Alman orduları başkumandana hazırladığı hediye kimsenin heves edeceği bir şey değildi. Bozgun Arabistan ve Irak çöllerinde yarı bağımsız şehirlikler ve emirlikler olduğunu bilirsiniz. Bunlar oturulan toprakla deniz arasındaki boşlukta hüküm süren devlet taslaklarıdır. Şeh ve emirlere denizden İngiliz altını ve karadan Osmanlı altını gider. Gelir kaynaklarından biri de gaz ve diye dinleştirilmiş baskın ve yağmalardır. Suriye ve Hicaz tabloları arasında bu çadır devletlerinden birinin hikayesini anlatmalıyım. Bu bir emirliktir. Emir'in ismi Suud'dur. Yukarı Necid'de oturur. tahtı haildir. Sultan Hamid zamanından beri İstanbul'da Reşit Paşa isminde bir elçisi bile vardı.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 Emirliğin Hazar kuvveti 17 yaşından 50 yaşına kadar kadınla erkekli bin kişidir. İçlerinden 600 kadarının eli silah tutar. Ötekiler kahvecilik, seyislik gibi hizmetlere bakarlar. Sefer kuvveti her zaman değişir. Bedeviler, aile, yakın ve toplu mudurlar yoksa uzakta mıdırlar? Düşman kabileleri yakında mı, uzakta mıdır? Emir'in gazvesi menfaatlerine uygun mudur, değil midir?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 Bir takım aşiretler vardır ki haillileri gördükleri zaman kaçarlar, mallarını bırakırlar. O zaman gaz ve deve, koyun ve çadır toplayıp sürmekten ibaret kolay bir iştir. Eğer hedef sert bir kabileyle bayrağın etrafında kalabalık az olur. Hailde 3 sınıftır. Asiller, melezler, köleler. Asıl olanlar dışarıya kız verip almazlar. Bunlar için sana sahip olmak ayıptır. Melezler ak kadınlara kölelerden çıkmış olanlardır. Kalaycılık, kasaplık, terlikçilik gibi sanatlar melezlerin elindedir. Köleler alınıp satılan zencilerdir. Hükümet, kadı dedikleri bir şeyhler ibarettir. Nikah, miras, katil, hırsızlık gibi vakalar ona verilecek rüşvetlerle hallolunur. Aşiretlerin bulunduğu çöllerin içine henüz paradan büyük Allah girmemiştir. Para uğruna yapılan her şey Allah uğruna yapılmış gibidir. Emir genç ve iyi bir adamdı. Fakat bir yandan büyük ana sıfatmanın, Öte yanda Reşit Paşa'nın telkini altındaydı. Fatma, Necit Katerinası diye şöhret bulmuştur. Sevmediği bir adamı parça parça kestirerek köpeklere yediren bu kadındır. Hicaz istan'ı oluncaya kadar biz bu emire ve adamlarına uslu dursunlar diye para veriyorduk. İstan olduktan sonra Hicaz hattına gelsinler, hattı tutsunlar ve şerif kuvvetlerini sıksınlar diye altın yolladık. Bütün altınlarımızı birkaç kişi aralarında paylaşıp aylar ayı yola çıkmadılar. Emir Partisi'nin hem İngilizler hem şerifler hem de Osmanlılarla hoş geçinmekten sonunda kim kazanırsa onun hissesinden mahrum kalmamaktan başka tasaları yoktu. Kervan kervan silahlarımızın ve altınlarımızın çölden getirdiği ses duadan, vaatten ve mazeretten ibaretti. Emir ve adamları bir defa madayine uğrar gibi oldular. Yemeklerimizi yiyip yeni altınlarımızı aldıktan sonra yine dağıldılar.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 Kartal'ın zaferine yetişebilmek için nefes nefese harbe girdi. Fransa'yı beğenen Cemal Paşa, İngiltere'nin elinden Mısır'ı almak gibi hülyeye hiç olmazsa bir müddet inanmıştır. Almanlar Büyük Harp'te Türkiye'ye kendi temellerinin ismini koymuşlardı. Enverland. Fakat memlekette hükmü geçen diğer şöhretleri de kazanmak faydasız değildi. Bunlar arasında Almanları pek sevmemekle şöhret kazanan Cemal Paşa vardı.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 Avrupa sokaklarının baş döndüren cazibeleri arasında çalışabilen şartlılar belki yalnız Japonlardır. Medine treninden inil çok olmamıştı. Yolumuzu Ostende kadar uzatarak uzun bir seyahat yukarı kırdık. Almanya'yı, Avusturya'yı ve Belçika'yı dolaştık. At yarışlarına, opera ve operetlere. Ren Nehri boyundaki şarap kahvelerine, kurup tezgahlarına, Amiral Şer'in zırhlısına, kardeşlerinin kildeki sarayına, Brüj'ün Dentala Müzesi'ne, ve biraz da top sesinin ancak geceler duyabildiği cephe gerilerine gittik. Kurup fabrikalarının sahibi Bertan'ın Esenlik şatosunda misafir olduk. Ben de bu seyahatten top şu izlenimler kaldı: Almanya açtı, Avusturya bitkindi. Kürsna karargahında bize Sultan Hamid Sarayı Efendilerinin taklitlerini yapan Kayser bana belki o Efendiler kadar şartlı bir hükümdar gibi göründü. O bize Kürsna'da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 Bizi belimize kadar gömen heleyanın altından başlarımızı güç doğrultmuş, birbirimizi aldatıp avutmaya uğraşıyorduk. İmparator Wilhelm, İmparator Charles ve İmparator Mehmet sırmalarından sıyrılmış, üç tahta manken gibi duruyorlardı. Hindenburg'un ahşap heykeli gibi fakat altın çivi değil, milli ızdırapların okları saplanan üç manken. Tuna yukarısında iki imparatorluk, Akdeniz kıyısında bir imparatorluk,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 Ve biraz sonra bana zengin donanmış bir tepsi getirdi. Cemal Paşa kahvaltısı. Bizi Almanya'da gösterdikleri işte buydu. Şam'a döndüğümüz vakit birçok yeni şeyler öğrenmiş, yeni silah tecrübelerinde bulunmuş, Krupp'un Kaynar Demir Irmağını ve Kildeki top istiflerini görmüş. Fakat bir şeyi, zafer ümidini son damlasına kadar kaybetmiştim. Batıyorduk. Şark saraylarının nişan ve madalyalarında,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 Halbuki kilde bir İngiliz kruvazörünün bir İngiliz denizaltısına verdiği randevuyu haber alıp tek başına oraya giden ve İngiliz kruvazörünü batıran genç bir kumandanın en büyük övüncü boynuna astığı Paul Lamerte nişanıydı. Arasında bulunduğu kalabalık subaylar safında bu nişan yalnız onun boynunda vardı. Fedakarlık ve feragat gibi vazifeden üstün hareketler, istenen işlerde ve zamanlarda iltimas ve imtiyaz kadar zararlı ne olabilir? Büyük harpte bazı cephelerimizin en hazin hali siperin manevi şerefinin ve madde hakkının geridekiler tarafından yenmiş olmasıydı. Siper ölüm düğmesine bastığı zaman çok defa arkada ta uzakta bir takım göster üzerinde elmas, altın veya gümüş ışıklar yandığı görülürdü. Suriye ve Filistin'e Almanların niçin o kadar önem vermiş olduğunu Berlin politikacaları kadar biz de biliyorduk. Cephede Alman kumandanları ve yedek subayı olarak gelen Alman uzmanları aramızdan hiç eksik olmamıştır. Kanala giden Alman'ın ismi von Kreis'ti. Kemik yerine sinirden yapılmış bir enerji iskeletini andıran bu zat, bütün çöl harplerinin başında bulunmuştur. Eski Alman orduları başkumandanı von Falkhänden, Galiba, Halep'te toplanan ordularla Bağdat'ı almaya çalışacaktı. O mümkün olmadığı için Filistin cephesini kendisine verdiler. Fonkres Cemal Paşa'nın emrindeydi. Falkeyn ve ondan sonra Liman von Sandres Cemal Paşa'sız kumanda etmişlerdir. Hiçbirinin durduramadığı İngiliz seli yine bir Türk fakat bu sefer öz bir kumandan. Mustafa Kemal tarafından Halep aşağısında tutulmuştur.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 Bir sabah Zeytin Dağı karargahında General Falken'in'i gördüğüm zaman bu dik boylu yüksek bakışlı kumandanın Suriye'ye nasıl bir talih getireceğini düşünüyordum. İngilizler bu havadisten bizim kadar heyecanlanmadılar. Times gazetesi Türkiye'ye giden Falken karaya düşmüş bir balina balığına benziyor demişti. Cemal Paşa uzun müddet şüphe ve tereddüt içinde çırpınıp durdu. Falken'in Fonkres gibi doğrudan doğruya onun emrine vermek imkansızdı. Bir ordu kumandanlığı bölgesinde iki büyük otoritenin birlikte bulunmalarına da ihtimal yoktu. Nihayet arandı tarandı, bozuşuldu, uzlaşıldı, silahlı kuvvetin başına von Falken geçti ve Suriye rüyasına veda etmek istemeyen, harp sonunda kaybolmamış bir Suriye hediyesiyle İstanbul'a dönmek isteyen Cemal Paşa'ya belki şatafat zayıflığından istifade edilerek bir büyük ünvan verildi. Suriye ve Garbü Arabistan Umum Kumandanı İkinci başkumandan gibi bir şey. Top, mitralyöz, tüfek, kılıç almanın emrine ve Cemal Paşa'nın hissesiyle imzası üstündeki bu dört kelimeden ibaretti. Doğrusunu isterseniz kumandan artık paşalaşan Felkain, Cemal Paşa ise sivil idareye karışabilir. Ordu içinde menzil hizmetleri görür bir karargah başı olmuştur. O koskoca kıtada dördüncü ordu kumandanı gibi basit bir ünvanla visruarlık eden Bahriye Nazırı, Suriye ve Garbi Arabistan umum kumandanlığı dumanı içinde tacını kaybetti. Bu yıkılışın ona ağır geldiğini hep hissediyorduk. Onun umum kumandanlığı boş çöller içinde bedevi şehirlerine verilen fahri paşalıklar gibi bir şeydi. Bir gün Falke'nin bir küçük subayın Şam'da gözüne kestiği binayı keyfinin istediği gibi zapt ettiğini haber aldık. Patrikleri, emirleri, şehirleri sıra sıra karşısına dizen Ayan ve Mobus Hasan, Sonsuz nüfus sahibi Cemal Paşa bu küçük subaya dert anlatmak için yenilmez güçlükler içinde kalmıştır. Aşılmaz mermerden zannettiğimiz o büyük kudret ve gurur. Bir küçük Alman subayının fiskesiyle bir alçı gibi çatladı. Bir düşüşün acıyasını ilk defa işte bu çatlaktan gördüm. İktidar fiilinin hortumu başarı yemek gevelemediği zaman tersine kıvrılır ve üstündekini yutar. Falkay'ın Suriye saltanatı daha az sürecekti ve onun arkasından gelen bir başka Alman Mereşal'di, yine bozgunun azı dişleri arasında parçalanacak, İngiliz süngüsünden dar, dar başını kurtaracaktı. Cemal Paşa değil Suriye düşüyordu. Yalnız rütbeye, nişana ve sırmaya fazla itibar eden bir memleket olduğu için Anadolu köyleri gibi sessiz ve kimsesiz değil. Başkumandan, Mereşal ve nazır üniformalarına sarınarak daha gösterişli ve depteli düştü. Üç tabur. Ah, üç tabur. bir Somayel siperlerinde Kudüs için kan döken Türk askerlerine bu kadarcık yardım edemiyoruz. O yıl Galicia topraklarına dövüşmek için 20 bin lüzumsuz Türk bulmuştuk. Bir yıl Anadolu çocuğunu yurdundan kopmuş, uzak Medine içinde, iskorbite ve çöle yediriyorduk. Bir sabah kumandanın odasına girdiğim zaman gözlerinin ağlamaktan yorulmuş olduğunu gördüm. Kudüs İngilizlerin elindeydi.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 Artık yalnız Anadolu'yu ve İstanbul'u düşünüyorduk. İmparatorluğa, onun bütün rüyalarına ve hayallerine Allah'a ısmarladık. Zeytin Dağı'nın çamları arasından güneşi hiç sönmeyecek, hiç akşam gölgesi görmeyecek gibi bakan lütçukuru, şimdi bütün imparatorluğu içine çeken bir mezar gibi genişleyip derinleşiyor. Eşyam ve kağıtlarımı bavula yerleştiriyorum. Artık Şam'dan ayrılıyoruz. Cemal Paşa İstanbul'da istifa edecektir.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 benim Ahmet'imi gördünüz mü diyor. Hangi Ahmet'i? Yüz bin Ahmet'in hangisini? Yırtık basmanın altından kolunu çıkararak trenin gideceği yolun, İstanbul yolunun aksini gösteriyor. Bu tarafa gitmişti diyor. O tarafa Adene mi, Medine'ye mi, Kanala mı, Sarıkamış'a mı, Bağdat'a mı? Ahmet'in buz mu, kum mu, su mu, skorpit yarası mı?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 Büyük adamların küçük adamları adam yerine saymak ve onlarla görüşmek sırası gelmiştir. Arkadaşım YK, Bahriye çanası içinde büyük adaya giderken sordu. Paşam, söyler misiniz bu harbe niçin girdik? Ve 3-4 yıl içinde bunalttığı bir nefesi boşalmış gibi ohlayarak bekledi. İşte cevap. Aylık vermek için. Ve ilave etti. Hazine tam takırdı. Para bulmak için ya bir tarafa boyun eğmeli...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 Mustafa Kemal, büyük harbe girmek aleyhindeydi. Kafa ve sanat adamı olduğu için. Mustafa Kemal, kurtuluş harbini bırakmak fikrinde asla bulunmadı. Vatan adamı olduğu için. İşte size bütün kitabın özü. İlim ve vatan adamı olunuz. Hiçbir yalnız başına ne sizi ne de milletini kurtarabilir. Çöl bedevilerinin ancak kibar olanlarının derileri üstünde bezden bir entari. Siyah bir maşla, agay ve kafiye, ayaklarında yalnız tabanı kapayan...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 Yahut kardeşlerine idam ettirmek adetmiş. Katillerye diyet veriyor, Yahut öldürülüyor. Diyet 40 adi deve. Bir beyaz dişi hec'in evlenebilir bir kızdan ibarettir. Bu kız ölen adamın en yakın erkek akrabasının çadırına götürülür ve erkek çocuğu doğuruncaya kadar bu yabancı adama cariyelik eder. Doğurduğu çocuk sağ koltuğuna bir kılıç sıkıştırdığı vakit sağ elinde testi tutabilecek yaşa gelir gelmez. Katilin zavallı kızı, şehir Meclisi'nin huzuruna çıkar ve efendisine ''Bu çocuk kimindir?'' der. Eğer adam ''Yemin ederim ki benimdir.'' cevabını verirse çocuğu babasına bırakıp kendisi erkek delgisini keser ve familyasının yanına döner. Vaktiyle bir bedevi düğünü ile bedevi ziyafetinde bulunan dostlarımdan biri bana gördüklerini yazmıştı. Çölün amca zadesi olmayan kızları şehir kızlarından bile bahtiyardırlar. Kabilesinin kolduğu yerlerde gönlüne hoş gelen herhangi bir gençle evlenebilirler. Fakat herkes için amcazadeye varmak mecburiyeti var. Hatta bu amcazadenin birkaç karısı olsa bile. Geçen gün bir kabilede nikah ve düğüne çağrılmıştım. Nikah günü delikanlı ile kız karşı karşıya birer taş üstüne oturdu. Erkek dedi ki, ben bir taş üstündeyim, sen de bir taş üstündesin. Allah'ın ve peygamberin emriyle beni kendini erkek diye kabul eder misin? Kız cevap verdi. Ben bir taş üstündeyim, sen de bir taş üstündesin. Seni kendime erkek diye kabul ediyorum. Bu sözleri 3 defa tekrar ettiler. Sonra kaynata elindeki çöpü damadına verdi ve damat bu çöpü Agel ile kefiyesi arasına koydu. Çölde nişan alameti işte bu çöptür. Damat demek istiyor ki, kızınız bir çöp de olsa başımın üstündedir. Güveyi bir aba, binentari, demir halhal, saça takmak için bir sicime dizili boncuk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 Bir Alman albayı yere çökmemiş bir hecinin yanına gitmiş ve başını kaldırıp ''Bunun merdiveni nerede?'' diye sormuş. Hecin üstünde kısa rahvan en rahat yürüyüştür. Bizim genç süvari zabitlerimiz bu hayvanlara İngiliz süratlisi ve maniha talimleri bile öğrettiler. Bir gün Halet Halep'te bir kısa çukurdan geçirmiş ve bize ''Bakınız deve nasıl hendek katlıyor?'' demişti. Bedeviler için deve her şeydir.''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 Bir gün bir dostumun bedevi uşağı iki iz gösterip "Bu bir aşık kızın, öteki bir gebe kadının izidir." demiş. Artık buna istediğiniz kadar hayalperestlik katınız. Rivayete göre gebe kadın izinden doğacak çocuğun erkek veya kız olacağını sezenler bile var. Bedevilerin burunları gökleri kadar kuvvetlidir. Gene bu arkadaşımın şu hikayesini dinleyiniz. Bir gece kanala giderken delilim durdu. Burnunu kaldırdı. Sonra bana civarda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 Biz geçtiğimiz zamanlar Sina çölü Peygamber Musa'nın geçtiği zaman kadar ıssız, boş, kuru ve çoraktı. Fakat biz Allah ile konuşup kudret elvasına ağız açmadık. Biz Filistin sonlarından kanala doğru bütün çölde Türk kudretinin yumruğu ile taşı toprağı ve kumu dövdük. Her tarafa elektrik, makine, su, bahçe ve kasabalarla donattık. Kanalda 1. Keşif Harbi 1911 senesi Şubat'ında olmuştur. Şu tabloya dikkatle bakınız. Mısır'a gidiyoruz. İnsanlarımız ve hayvanlarımız Rumeli'den, Şark ve Garp Anadolu'sundan ve Suriye'den. Fenli işler, silah ve mühimmat. Avrupa ve İstanbul'dan. Bağdat, Şimal Suriye'sinden. Halep ve Adana'dan gelecektir. Henüz ne menzillerimiz ne de askeri şosellerimiz var. Anadolu'dan gelen demir yolunu bir defa Konya ile Adana arasında Toros dağları. Adana ile Halep arasında da Amanos dağları kesiyor.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 Ordu kumandanlığı her tarafa emirler gönderip yağmur sellerini tutturdu ve setlerle topladı. Kumandalığın ikinci bir emri her insan için 24 saatte bir su izin veriyor ve fazla su için birikintilere tecavüz edenleri pek ağır cezalarla tehdit ediyordu. Yalnız kumandanın büyük bir ordu içinde tek bir kişinin yüzünü yıkamak için ikinci matrası kullanmak hakkı vardı. Ordu kumandanı,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 Sıhhiye başkanı sıfatıyla size bu sudan içmeyi ederim dedi. Kadehi dudağına kadar götüren subayın kurumuş ve renge erimiş gözlerinde hiddet bir ateş gibi yandı. Bu kim bilir hangi ölümü getiren kadehi damla damla serinliğini ruhunda duyarak içti. Ve bu bir içimlik su ancak içindeki böcekleri ısıtmaya kafiydi. Kıtalar kanala kadar katı peksimetler yedi. Yemleri kalmayan develere insanlardan artan peksimet kırıntıları verdiler.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 Çanakkale'deki, Erzurum Dağı'ndaki, Medine'deki destanıdır. Fakat Sina Çölü'nde Türk milletinin bir ikinci destanı daha var ki, Türk çocuğuna belletmek lazım gelir. Onu da yarım anlatacağım. Bu uzun destan iki cümlelik bir İngiliz tebliği ile bitti. Düşman, Şubat'ın üçüncü günü üç buçukta kanalı geçmek için azimli bir teşebbüste bulunmuşsa da eriyip gitmiştir. Bir İngiliz raporu kanala kadar gelen Türk kuvvetlerini 15 bin asker ve 6 batarya top olarak tespit etmiştir. Düşmanın planı Kantara, Ferdan, İsmailiye, Şalov ve Süveyş kasabalarına hücum edip asıl kuvvet ile de Tarzum taraflarından kanala geçmekti. Yüzme bilmeyen bir kıta tulum takınarak kanala atıldı. Bizim kenardan dişlerine kadar silahlı olarak suya giren bu Anadolu çocukları öbür kenara esir olarak çıktılar.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 Muvaffak olmak mümkün müdür, değil midir? Hepsi, hayır cevabını verdiler. Ordu kumandanı von ısrarlarına rağmen hemen ricat kararını verdi. Bu karar 15.000'e yakın Türk çocuğunun canını kurtarmıştır. Bir ay sonra başlayan 1331 senesi ikinci Çöl Destanı'nın büyük hazırlığının senesidir. Çölde hepsini kahramanca gösterdiğimiz son harpler. 1912 senesinden son aylarında olduğuna göre biz çölde bir sene içinde 5-6 aya kadar da harfler arasında çalıştık. Bir taraftan cephe gerisinde demir yolunun dağlarındaki eksikliğini tamamladık. Toros dağlarındaki aralığı da de Kaville kapadık. Demir yollarını Kudüs'e ve Kudüs'ten çöl ortasına hafire kadar getirdik. Bizde cephe gerisi çalışması demek bir takım kıtaların yerli yerinde cephe için çalışması demek değil. Bizzat cephe gerisini yapması demek olmuştur. 15 bin ancak birer matralık su veren çöl,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 Şimdi bu tabloyu seyrediniz. Başkumandanın 4. Ordu hüdutunda Pozantı'da karşılamıştık. Burası artık bir kasabaydı. Erzurum yolunun kapısı olan Ulu Kışla ile 4. Ordu'nun kapısı olan Pozant arasındaki frak insana şaşkınlık ve hayret verecek kadar büyüktü. Yeni şoselerimizden, düzelmiş trenlerimizden geçerek Kudüs'e kadar geldik. Kudüs'ten sonra her adımda büyük hazırlığın eserlerini görüyorduk. Bir sene evvel atların güç töktüğü yollarda otomobil olunca hızıyla koşturabiliyorduk. Çöl başındaki Brüstebi'ye tanıyamadık. Burası fakir, harap bir köyken şimdi geniş caddeleri, bahçesi ve taş müesseseleriyle modern bir kasaba olmuştu. Çölün içinde artık izler üstünden girmeyecektik. 180 kilometrelik düz ve kuvvetli bir şose kanalın bir kumsalı gibi başlayan sarı ve yumuşak kuma kadar çölün bağrına saplanmıştı.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 İçi temiz sularla dolu havuzlar ve Kuseyme sularını kilometrelerce uzağa taşıyan demir boru şebekesi. Bir defa İngiliz bombaladığı için şimdi havuzlar birçok bölmelere ayrılmıştı. Biri Hasan kadar gittik. Burada başka bir çöl, sarı, yumuşak, denizi kurumuş bir kumsalandıran çöl başlıyor. Hasan Ağa'da, hasta çadırlarda pek büyük bol sudan başka, uzaktan getirilen karpuzlar bile vardı.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 Kitabın başında şunu diyordum. Ben de bilirim ki Medine müdafaası çığitave gibi, emden gibi neticesiz bir eserdir. İstanbul'dan Adene 3 bin asker yollamanın bir faydası olmadığını da düşünebiliriz. Fakat böyle bilmek ve düşünmek neye yarar? Biz Medine'de 1912 Mayıs'ından mütareke günlerine kadar toprağı kavuran ateş altında çarpışanları hatırlıyoruz.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 Birinci defterde ilk kanal seferini ve çöl içindeki haberleri ve ikinci deftere gazde taarruzlarını okuyacaksınız. Yazdıklarımı yazılanların en iyileri değildir. Yegane yazılmış olanlardır. Onun için neşrediyorum. Bu gündemleri 1911 senesinde ilk keşif seferine giden bir subayın harp notlarından alıyorum. Kaç gündür kızgın yollardayız. Kıtama bir türlü tabi bir yürüyüş yaptıramadım.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 Geceleri güneş az bir kış gününden daha parlak. Aynı ufuk feri çekiliyor gibi devam eden sarı fersahlarda günlerce hayat. Ne yeşil bir ot kümesi var. Kanala gidip boğulsak diyorum. Emdiğim çamurdan, dizlerimi artık bir demir mengene gibi sıkan yorgunluktan o kadar usanmıştım. Havaya öyle bir ince kum karışıyor ki bunu ancak yavaş yavaş hançerlerimizde bir satık gibi kabardıktan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 ''Beni İsrail buradan nasıl hicret etmiş?'' diye sordu. Bir hurmalık kenarında geceliyorduk. Oldukça uzakta, kıtalardan biri develeri suluyordu. Su, bu hayvanların uzun, geniş boğazlarından halkalı bir gürültüyle geçiyor, bomboş, yapayalnız çöl karartısı ortasında, bu yabancı. Ses bana ne garip geldi. Bütün gece hep Anadolu köylerinin inek seslerini işitir gibi oldum. Nasıl oldu? Ne olduk?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 Kanalda develerimizin çoğunu kaybetmiştik. Anadolu çocukları ne dayanıklı adamlardır. Bunca yorgunluktan sonra daha az vasıtalarla, büsbütün zorlaşan geri seferini intizamla, fütursuz başardılar. General Muskel sonraları okuduğum bir raporumda İngiliz kıtaları için diyor ki Kanalı müdafaa edenler 100 milik cephe üzerinde çok basiretle vazife görmeye mecburdular. Kıtalar bu vazifeyi çok iyi yaparak haklı bir şöhret kazanmışlardır.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 Koyduğu patlayıcı maddeleri ateşleyip tahrip etmiş ve Süveyş kanalında dolaşan bir İngiliz devriye motorunu batırarak geri dönmüştür. Her gün gördüğümüz basit hadiselerden biri. Belki okumadan geçmişsinizdir. Bu küçük talgrafın hikayesini dinler misiniz? Ariş kasabasını muhafaza eden bölüğüme dün İngilizlerin kanaldaki hareketlerini terasüt etmek ve haber toplamak vazifesini verdiler. İlk kanal keşfinde ordunun birçok Arişli bedeviler kullandığını biliyorum. En doğru tedbir kendi müfrezeme mümkün olduğu kadar urban almaktı. Bir akşamüstü keşif seferine giden bedevilerden birini çağırdım. Bozuk gölü, orta boylu bir adam olan şeyh belindeki kısa palesiyle ve omuzunda gratife ile masamın kenarına oturdu. Önce kalıp kıyafetinden bir şey umadım. Fakat söz söylerken öyle cesur, açık, karşısındakine emniyet ve ferah veren bir hali vardı ki hiç tereddüt etmeden maksadımı kendisine anlattım.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 Mümkün olursa kullanmak için birer kiloluk 6 paket dinamit malzemesi de edindim. Temmuz gecesinin yarısından 2 saat sonra sessiz sedasız çöle çıktık. Ay batmak üzereydi. Yıldızların ürperti veren beyraklığı altında uyuyan ısız çölün kumu öyle yumuşaktı ki yan yana yürüyen ellerin bile birbirinden haberi yoktu. Ben bundan memnundum. Çünkü etrafta İngiliz casusları olması ihtimali vardı. Daima urbanın çadır kurdukları yerlerden uzakta konaklıyordum.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 şehlerle bedevleri görmek ve ihtiyaçlarına bakmak için geldik. Şimdi şark urbanını geziyoruz. Sonra da sizin tarlaları uğrayacağız. Şey, Allah ömrünüzü uzun etsin dedi ve ayrıldı. Dört gün sonra bir gece vakti ağırlığımızı gayet izbe yerlerde bırakıp iki günlük erzakla Ebu Asap Tepesi'nin kanala hakim noktalarını tutmuştum.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 Yan mesnede olan bataklıktan sessizce ilerleyerek elimizdeki dinamitlerle bir iş görebilmek mümkündü. Hecinlerimize yiyecek verdik. Dinamit paketlerine fitil ve kapsül taktık. Neferleri iyice doyurduk. Bedevilerin en cesurlarından 6 kişiyi ayırıp dinamitlerin nasıl kullanılacağını öğrettim. Sonra hep bir aşir okutup tekmil askeri namaz kalırdım. Birbirimize veda edip hecinlerin yularlarından tutarak kumun maniyaları arkasından kanala doğru yürüdük.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 Gece yarısından bir saat sonra kanala 100 metre kadar yakındık. Acı göl tarafından karanlığın büsbütün uzun gösterdiği faslılarla 3 gemi duruyordu. Motorlu ufak bir kayık yavaş yavaş önümüzden geçti. Bataklıkta kanal arasında 2-3 metre genişliğinde ve suya muvazi bir yol keşfettik. Tabi ilk önce iz olup olmadığına baktık. Birbirine karışmış nal oyuklarından gündüz 5-10 kişilik bir devriyenin geçip gittiği anlaşılıyordu.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 Manialar arkasına öyle sokulmuştuk ki projektörlerin araziyi sıkı sıkı tarayan ışıklarının üstümüze dokunması mümkün değildi. İnce düdüğünü öttüren bir motorlu kayığın iştahı sesinin geldiği yere doğru koştuğunu gördüm. Bu kayık ateş attığımızın önüne gelir gelmez bir kumandayla hep beraber şiddetli bir ateş açtık. Haykırışlar, istimdatlar birbirine karıştı. Karşı taraf infilak ve ateşten istihkamla siperlere girmiş olmalı ki hiçbir tarafta toplu kuvvetlerin kımıldandığını fark etmedim.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 ''Ayaklarımızın yaralarına bir sandık içinde beraber taşıdığımız eczanemizde ne bulduysak sürdükten sonra ben biraz uyudum.'' ''İhtiyatlı şey henüz daldığım vakit başucuma gelip.'' ''Henüz tehlikedeyiz hurmalığa gidelim.'' dedi. ''Ben gözüme aslında müthiş görünen bu vakadan o kadar heyecan ve haz duymuştum ki artık en ufak tehlikenin bile beni bu hazdığı uzun uzun duymaktan mahrum etmesine razı olamıyordum.''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 Yeni kadrom şöyleydi. 8 bedevi, 22 deveden mürekkep ağırlık, 6 paket dinamit, Ramazan'ın 30. günü keşif noktasında buluşup akşamüstü kanala gidecektik. Öriş'ten gece yarısı çıktık. Hiç ay yoktu. Fakat parlak yıldızları altında çöl, Marmara Behtabı gibi aydınlıktı. Bedevilerin bir adeti vardır. Her gavzeden evvel şeyh kabilesinin kahinle gazasının hayırlı olup olmadığını sorar. Tabii gideceği yere ve gavze yapacağı aşiretin ismini söylemez. Kahin bir müddet düşündükten sonra. Bu gaza hayırlıdır. Yahut ben bu gazadan hayır görmüyorum der. Mahiyetim bedevi olduğundan bu adete uymak lazım geldi. Bu sefer yine yanımda gelen şey tefeül için Suvareke kabilesinden Selim isminde birini seçti. Selim bizimle Arış'tan yola çıkıp yarım saat uzaklıktaki mezarlıkta durdu.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 Kalın bir hurma dalına dayanarak ilerliyordum. Kanala yaklaştıktan sonra yüzüstü yatıp bir müddet önümüzü tarassut ettik. Bedeviler tulumlarını nefeste şişirip silah ve esvaplarını koydular. Üstüne bindiğim tulumları çekerek sakin sakin yüzmeye başladılar. Bir aralık su üstünde bir düdük öttü. Birkaç projektör yandı. Keşfedilmek korkusuyla titredik. Karşıya çıkar çıkmaz file ağaçlarının altına serilip tekrar gözlerimizle karanlığı delmeye uğraştık.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 İngilizlerin kanalı temizleyen 3 motorlu makinesinin tahribine memur olmuştum. Kanaldaki seyri sefer için bu makinelerin 24 saat işlerinde kalmaları bile büyük bir zarardı. Ayrıldığım bedevlerle garp istikametine girmiştim. Su taşırılan arazide hiçbir devreye izne rast gelmemek bize yeni muvaffak olmak ümidini verdi. Ön ve yan taraflara ikişer nöbetçi koydum. Yanımda kalanları en kuru güzergahtan kanala doğru yürümeye başladım.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 Kimi belinden kılıcını, kimi kabza bıçağını çekerek karşıya atladı. Ben devesine bir türlü binemeyen bir Hintli'ye yetiştim. Tüfeğine takılı süngüsüyle kolumda bir yara açtı. Bu sırada tabancamı sıkabilmiştim. Artık makine hülyası suya düşmüştü. Bedeviler hilal Ahmer'in verdiği sargı ile yaram bağladılar. Avdet ederken Romalılar zamanında bir hakimin yaptığı kasır harabesine yaklaştığımız zaman Bedeviler el çırparak kaside söyleyerek Hecin üzerinde raks ederek bizi istikbal ettiler. Fakat bu sefer şehit verdiğimiz iki bedeviden ve teşebbüsümüzden hiçbir netice vermemesinden meyus olmuştum. Yaram hafif olduğundan birkaç günde iyileşti. Çöl kumandanı müfrezeme çöldü kuyu arayan bir Alman mühendisinin muhafazası vazifesini verdi. Bu adam da Mahdes taraflarına gittik. Küçük bir devirden sonra mahdeste de develerimiz sulayıp sığındığımız yere dönmüştük. Daha hariçteyken bedeviler bana bir keçi hediye etmişti. Şeyh dedi ki ''Efendi yine gazaya gidiyoruz. Sağ dönüp dönmeyeceğimizi Allah bilir. Şunu keselim.'' Keçinin bir kısmını yedik. Bir kısmından kavurma yapıp yanımıza aldık. Bu akşam şey kavurmalardan bir güzel bulgur pilavı pişirdi. Çöl yıldız altında rahat bir hazım saati geçirirken mahdeste telaşla biri geldi. ''İngiliz geldi, düdük çaldı, fener yaktı.'' diyordu. Şeyh'le beraber 8-10 er ayırıp baskın yapmaya gittik. Karanlık ortasında boş yere iz arıyordum. İçimizden biri ''İngiliz, İngiliz'' diye bağırdı. Oldukça uzaklayınca karaltılar toplanıyordu. Arazi pek biçimsizdi fakat güzel bir yer aramak için vaktimiz yoktu. Olduğumuz yere derme çatma avcı hattına yattık. İlk ateşte bedevilerden bir kısmı şaşırdı ve kaçan develerinin arkasından koştu. Karaltıların yanlarına doğru kıvrılmasından...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 ''Hecinlere bininiz, ayrı ayrı kaçınız, hareket ettiğimiz yerde buluşacağız.'' dedim. Ben de sadık ve cesur ceylanıma atladım. Ötekiler hecinlerini sürdüler. Biraz ayrıldıktan sonra şiddetli bir mitralyoz ateşi zavallı şeyh ile yanındaki arkadaşını yere düşürdü. Bütün bu seferden sonra bir rütbe ve nişandan başka İngilizlerden alınmış bir de hayvan kazanmıştım. Bu hayvana esir ismini verdim. ''Burada adettir. Usta bedevler bir hayvanı muayene edip şiarını söyler.''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 Ben bedevilerin uğursuz dedikleri hayvana binmiştim. İyi süvarlık gururuyla ayaklarımı üzen giden çıkarmış, dizginleri bırakmış, tüfeğimi gelişi güzel omuzuma takmıştım. Eski nasihattır. Hayvan üstünde her an uyanık bulunmalı derler. Şeyh Utvan'la konuşa konuşa yürüyordum. Esirin boyu hemen hemen şeyhin bindiği hecinin boyu kadar yüksekti. Biraz sonra şiddetli, sıcak bir rüzgar gözlerimize kum dumanları serpti. Önümüzü, arkamızı göremez olduk. Hayvanlar ürküp yere atıldılar. Esir sıçradığı vakit tüfeğim sağlığına çarpıp büsbütün ürkmesine sebep oldu. Kendisine gayet dik bir kum silsilesinin eteklerini attı. Fakat silsile yüksek olduğundan tekrar etek kenarlarındaki derin vadiye döndü. Kurtulmak için aşağı atlamaktan başka çare olmadığını gördüm. Başıboş kaçan Esir'in peşinden şey hecini olanca hızıyla sürdü. Ancak iki saat sonra tekrar hayvana binebildim. Bilmem niçin. Şey Ariş'e dönsek diyordu.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 Biraz sonra ayağa kalkmak istedimse de sol bacağımı bir türlü çekemedim. Dizimi tutup oynattım. Hiç kendinde değildi. Şey Utfan abasını çıkarıp bana suni bir sedye yaptı ve üç bedevi çadıra taşıdılar. Bir hafta sonra Alman hemşerilerinin itinası altında Sebi hastanesinde yatıyordum. Doktorların mırıltılarından artık yalnız serpten değil ayaktan da mahrum kaldığımı hissettim. Çöl gözüme meşhum göründü.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 Ağırlığı on defa daha ağır. Esvabından, kundurasından, atından başka üstünde ne varsa hepsinden şikayetçiydi. Geçerken bana döndü. Büsü doldur hemşeri. Temiz bir bardak içinde berrak büsü verdim. Birkaç bardak içti. Dudaklarının kenarından sızan su, kaç gündür çenesinde biriken tozu ince çizgileriyle yarıyor ve çamur hatları vücuda getiriyordu. Uzun bıyıklarından ve uzamış sakalından akan suları o silerek canına değsin.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 Sıcak topraklarla Çanakkale'den, Kafkasya'dan, Irak'tan ve daha bilmem hangi seferlerden artan son Anadolu askerleri dövüşüyordu. İngilizler cephesi yorgun ve boş bulan taarruza kadar Gazze ordusuna iki defa taarruz ettiler. Denizden büyük gemi topları şehri kaç defa hak ile eksan etti. Artık harap olan Gazze on defadan fazla harple yıkılmış, yeniden yapılmıştı. Gazze'yi ilk müthiş hücumdan kurtaran alay,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 İngilizler Gazze'ye ateş ediyor dedik. Topların bu kalın ve kuvvetten düşmüş sesleri çok derin bir kuyu içinden işitiliyor gibiydi. Önce kumandan nosubayların uzun fasıllı çadırları, yanda yine uzun fasıllarla tek tek yerleştirilmiş cephanelikler, karargaha giden yollar üstünde ahır çadırları, her çadırın yanında bir teyyare diliği. İngilizlerin bir adeti var. Bizim teyareler onların karargahına hücum etmedikçe mukabele etmiyorlar. Fakat 300. Tayare bölüğü her gün birkaç metre kanatlarını açtı. Tayare subaylarımız şen, asil, cesur adamlardı. Hemen bir senedir hiçbir şey ziyan etmemiştik. Bazen filomuz cephe üstünden demir yoluna kadar gitmiş, su borlarını el bombalarıyla atmıştır. Çölde mitralyözleriyle hücum eden süvari müfrezelerine karşı muharebe edenler bile oldu. Siperlerde yarın başka bir gün karşı toprakları kaptayıp gelecek kuvvetleri bekleyen neferlere baktım.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 Şimdi öğleden sonra saat 4, 2. Gazze Muharebesi'nin 3. ve son gününü bitirmek üzereyiz. Bütün himaye vasıtaları altında düşman son hücumuna kalkacaktı. Kara toprakları, tanklar, ne kadar demir ve ne kadar ateş varsa hepsi hücuma hazırlandı. Biliyor musun bu kadar tazdik hangi kuvvet önünde toplandı? 32. alayın 11. bölüğü cephesinde. 11. bölük, siperinde bütün muharebe günü telaşsız geçirdi.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 Nasıl ki kaç bin Türk'ün kan ve kemiği üzerinde birleşen bu cephe büsbütün yerinden kımıldayıp Filistin'e ricat edinceye kadar birçok kıta aynı siperi işgal etti. Fakat hepsi siperi 11. bölük siperi ve küçük tepeyi Bomba Tepesi diye andılar. Haziran'ın en ziyade sıcak günündeyiz. Sabahtan beri toplar bile yorgun durdu. Uzaktan bu ağır demirlerin sükutlarını seyrediyorum. Hurmalar bütün gün uzun dallarını, zayıf gövdelerini üzerine sarkıttı.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 bütün askerler hakiki konservelere bile artık el dokunduramaz oldular. Sen hiç ölü tank gördün mü? Öldürmeye mahsus şeylerin cesetleri ne kadar acıklı. Bunlardan biri hemen siperlerimizin önüne devrildi. İri, eğrilmiş, boşalmış cüssesiyle siperler arasında bir mani oldu. Geceleri tankın önüne tesadüf eden kıtalar ayaklarına keçe sarılmış sessiz nöbetçilerle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 Taşları solduran, baharı dermansız düşüren iklimlerde ve daha cenukta hiç bahar, hiç mevsim görmeyen iklimlerde, solgun esvapları, yorulmuş kollarıyla vatanın sıcak topraklarını müdafaa eden Türkleri düşünüyordum. Şeria boyunda, Aden etrafında, Çorak Medine'nin içinde, taş ve kum çöllerini geçip Şam'dan Medine'ye giden Hicaz hattı üzerinde binlerce kahraman. Bu yazın usanç veren günlerini de ateşe, ısınmış demire karşı,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 İnsan dünyanın en mühnat yerinde kim bilir hangi mucizeyle yaşayan Lut Gölü'ne ve şeria nehrine giderken tenefüs ettiği havada Filistin bağlarının hayali ve mevsim kokuları kaybolur. Bağlardan şarabı kendi kendine sızdıran güneşin artık günün saatlerinden aldığı renkle kızgın boş bir levha gibi Afrika çarkından arzu yakıp gelen Gor Vadisi üzerinde yanıp durur. Seyyahların batmadığı Lut Gölü, peygamber insanının yıkandığı şeria, Filistin'in kuru, yavaş ve usandırıcı nehri ve şimdi vatanı müdafaa eden Türkler işte bu vadinin içindedir. Lut Gölü o kadar cansız ki çöl içinde çöl zannedilir. Ve şeria ile ilgilen balıklar nehrin ağzından onun acı suyuna dokunur dokunmaz ölüp giderler. Asıl Kudüs şehri Zeytin Dağı'nın arkasında olduğundan yolcular şeria'ya doğru ve gerek dağları üstünde Zeytin Dağı'nın en mürtefi yerinde bulunan Alman sanat görürler.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 Ve bütün taarruzları birer birer ve ekseriya süngülerle dağıttı. Hicaz hattının Medine'ye kadar hiçbir kasabadan geçmeyen sonsuz güzergahını tasavvur ediniz. Burada bir müfreze kum üstünde bir küçük taştır. En uzun tren bile yürürken kendinizi yalnız, dağlar başında kalmış bir kuvvetsiz adam kadar yalnız hisseder. Demirin duyduğu bir çekingenlik, bir yağın demirlerden mürekkep, trenin bir leke gibi. Hararetin gittikçe emip ufalattığı,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 Onlarla sulh vaktinden beri temas etmedik. Ara sıra necaplar uzak yerlerden köylere unutulmuş adamların sıhhat mektubunu getirir gibi. Onlardan bize haber getiriyordu. Yemen'de harp edenler belki bizim bugünkü üniformamızdan, cephemizden, harplerimizden bile haberdar değildir. Yemen'i hiç bilmiyorum. Belki güneş şeria güneşinden daha sıcak. Çölleri Hicaz çöllerinden daha kuru, daha nihayetsiz. Fakat bunun ne ehemmiyeti var? Her tarafta bir neslin kahramanları var. Kahramanlar için iklimler, düşmanlar, denizler ve karalar birdir. Bir kitabımızın daha sonuna geldik. Ateşten Gömlek'ten sonra okumakta zorlandığım ve boğazımın düğüm düğüm olduğu bir kitap. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Yemen'de, Aden'de, Kanal'da, Gazze'de, Arap çöllerinde, Hayatlarını kaybetmiş tüm Mehmetçiğimizin ruhları şad olsun.